Ala abdike ve rasulike ve nebiyike ve habibike ve halilike ve seyyidina ve habibina ve rasulina ve nebiyina Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn emma ba'd. Bugün 19 Nisan 2009 Pazar. El-kavâidul musla, pardon, el-kavâidul musla fî sifâtillâhi ve esmâihil husnâ. Kitabını işleyeceğiz inşallah. Şeyh, fazilet Şeyh Muhammed ibn Salih Ali Hüseymin Rahimallah. Şeyh Hüseymin'in kitabı. Kavaidül ül işleyeceğiz bugün inşallah. Bugün ilk dersimiz Kavaidül ül Bu isim sıfatlarla alakalı bir kitap. Bu kitabıdan bahsedeceğiz, anlatacağız biraz vesaire. Anlatacağız, kitaptan bahsedeceğiz. Ama bundan önce inşallah... E, şey yapalım, bu Şeyh e, Useymin'in hayatını okuyalım. Bu bu Ehli Sünnet'in muharifleri cevabından aldık o hayatını. Orada böyle güzel toplamış. Oradan bir e, e, okuyalım. İstediğimiz kitap o değil yani yanlış anlaşılmasın. Sadece oradan Hüseymi'nin e, hayatıyla alakalı şeyleri okuyacağız. Ondan sonra e, bu kitabı biraz tanıtacağız. Önce kitabın yaz yazarını tanıtalım inşallah daha iyi. Veya şöyle yapalım veya şöyle yapalım usuldendir ki önce kitabı biraz tanıtalım sonra onun yazarını. Şimdi bu işleyeceğimiz kitap ne? Kitabın isminden de belli olduğu üzere ki bu ismi de şerh edeceğiz birazdan kitaba giriş yaptığımızda. El-Kavâidü'l-Muslâ fi Sıfâtillâhi ve Esmâihi'l-Husnâ. İbn Seymin'in kitabı. Bu ne? Yani Allah azze ve celle'nin güzel olan isim ve sıfatlarında en güzel kaideler. Allah güzel olan değil mi? En Allah azze ve celle'nin güzel olan isim ve sıfatlarındaki en güzel kaideler. Bu kitap bu. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimovullah hayatı boyunca ilimle iştigal ediyor. İşte İbn-i kitaplarını okuyor vesaire. Bulduğu isim sıfatlardaki en güzel kaydeleri, en önemli kaydeleri bu kitapta topluyor. Yani hayatı boyunca tutuyor. Bu Şeyhülislam İbn-i kitaplarından bunları çıkarıyor. Başka böyle kendi istimbah ettiği anladığı böyle kaydeleri tutuyor burada eee, topluyor. Bir yedi kayda veriyor sonra biraz daha kayda veriyor ayrı ayrı bölüm bölüm. Sonuç diyor e, bazı şüpheler ve onlara cevap olarak bir bölüm ayırıyor kitabında. Çok güzel yani e, anlatıyor. İnşallah dediğim gibi kitabın isminden de belli. Bu kitap ne? Kayda ile alakalı ama isim sıfat da kaydı. Maalesef Türkiye'deki en büyük boşluklardan bir tanesi bu. Türkiye'deki en büyük boşluklardan bir tanesi de nedir? İsim sıfatları öğrenirken biraz başı boş olarak öğrenmek. Yani böyle e, işte çe çeşitli kaydelerden uzak. Ve o yüzden birçok mesele insanların kafasını karıştırıyor ve anlayamıyor. Mesela örnek çok basit. Mesela bugün Allah Azze ve Celle'nin gelir sıfatını, biz gelme sıfatını ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle isnad ediyoruz. Geldim diyor Allah Azze ve Celle. Ye. Gelir diyor, gelir diyoruz. İstiva eder diyor, istiva eder diyoruz. Tuzak kurur diyor ne yapacağız? Alay eder diyor ne yapacağız? Verecek miyiz bu sıfatları mesela? Ha, i̇şte burada kaydeler var. Kurallar var. Bunlar Bu kaydeler kurallar ki İşlediğimizde de görülecek inşallah Kur'an ve sünnetten istidlal istimbat edilmiş kaideler ve kurallardır. Ve bu kaide ve kuralın dışına çıktığın zaman Allah korusun, bazen Allah'a yakışmayan şeyleri de Allah'a vermiş olursun. Bazen de Allah'a yakışan şeyleri Allah'tan hali etmiş olabilirsin. Mesela hadiste geçtiği gibi ben tereddüt ederim diye Allah kulun işte müminin canını almaktan. Ne yapacağız tereddüt sıfatını verecek miyiz gibilerinden? Ve Allah Azze ve Celle bir ayet ediyor ki ben unuturum. Bir ayet ediyor ki ben unutmam. E şimdi böyle mi diyeceğiz? Allah Azze ve Celle unutur deyip de ebr sıfatını iptal mi edeceğiz? Veya unutmaz deyip de ebr sıfatını iptal mi edeceğiz? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin iki sıfatı vardır. Bir unutma bir de unutmama sıfatı. Onun ne unutmaması bizim unutmamamıza benzer. Ne de unutması bizim unutmamamıza benzer. Biri çıkar böyle der mesela. Nasıl cevap vereceğiz? Hepsi kaidelerle çözülebilecek mevzulardır. Ve kaideleri iyice tahkik edip oturttuktan sonra hepsinin cevabı Allah'ın izniyle nedir? Çok Basittir. Çok basittir. Tamam mı? Ee, şimdi bu kitap dediğimiz gibi kaydelerle. Peki bu kitabın usulü ne? İçerini böyle gene, kısaca bir anlatalım. Bu kitap şu. Dediğim gibi çeşitli kaydeler veriyor konu başlığı olarak. Mesela birinci kaydı diyor ki Allah Azze ve Celle'nin isimleri güzeldir. Bu birinci kaydı. Sonra tutuyor e, İbn-i bunları şerh ediyor. Tutuyor. Bu başlığı şerh ediyor kendi. Başlığı atan kendi altta da şerhini yapan kendi. Peki biz ne yapacağız? Bunu okuyacağız bu başlığı. Alttaki İbn-i anlattıklarını şerh edeceğiz. Şimdi bu kasetleri, bu dersleri dinleyen kardeşlerden şunu rica ediyorum. Bu ilk mukaddime de ne dediğimi anlasınlar, bilsinler yani. Ne bu kitabın içeriği? Sonra ileride kafanızı karıştırmasın. Hangisi kimin sözü, hangisi İbn-i sözü, hangisi bizim şerhimiz tamam mı? Hangisi şu falan. E, bunu bilsin bilmeleri için bu mukaddimeyi iyi dinlesinler. Kitabı nasıl anlatıyorum iyi dinlesinler. Ben bundan maalesef çok şikayetçi. Yani ad, ilk mukaddimede boğazımı patlatıyorum tabiri caizse böyle bir saat anlatıyorum mukaddime içini. 2 3 ders sonra e, bir soru geliyor. Çok şaşırıyorum. Nasıl bu soru sorulur? Yani diyor ki mesela çok basit soru hocam diyor ki bu kitap kimin kitabı? Adam en baştan beri takip ediyor mesela. var onu sorma. O yüzden burada dikkat edilmesi lazım. Dikkat edilmezse bu kitap takip edilmesin. Bizle anlaşılmayacaktır çünkü kaydelerimiz, söylediklerimiz iyice dinlenmediyse anlaşılmayacaktır. Sana yazık. Git başka kitap oku en azından. Değil mi? İlim öğrenesin. Burada kafan karışacağını. O yüzden söylediklerimizi iyi almasınlar. Bu Kavaedül Musla kimin? İbn-i, Huseymini. İbni Huseymini. Tamam. İbn-i Hüseymin'in konusu ne? İçinde isim sıfatlarla alakalı kaydeler var. Bu kaydeleri tek tek zikrediyor. Birinci kayde budur diyor. Tutuyor altta o kaydeyi anlatıyor ve ispatlıyor. Hakikaten Kur'an ve sünnetten alındığını ispatlıyor. İkinci kayda budur. Üçüncü kayda budur. Böyle gidiyor. Tamam Ve ispatlıyor. Bu İbn-i kitabı. kavaydul Musla. Hocam, Peki biz ne yapacağız? Heh. Biz yapacak mısınız? İşte onu anlatıyorum. Biz ne yapacağız? Bu kitabı, el kavaydul Musla biz Medine'de Zunnureyn Mescidinde, bu mescidin evine yakın Zunnureyn Mescidinde, bir mescitte, Şeyh İbrahim Ruhili'nin ders halkasında 80 kişi. Bunu 20 gün boyunca okuduk. Bunu 20 gün boyunca, he, aralıksız 20 gün boyunca okuduk bunu. Muslai, İb Şeyh İbrahim Ruhili'nin yanında 80 kişi halkasında, dizinin dibinde okuduk bunu 20 gün boyunca. Ve yani incini, boncunu çıkardı yani tabiri caizse İbrahim Ruhili. Bütün her şeyi Böyle en ince detayına kadar ilmi bir şekilde böyle anlattı. Biz ne yapacağız peki bu kitap? Bu kitabı o dediğimiz gibi başlığı vereceğiz, tercüme edeceğiz kitabın hepsini. Ve tercüme ederken de benim o halkalarda faydalandığım, öğrendiğim bilgilerimi ben aktarmaya çalışacağım, şerh edeceğim. İbn-i kastını, ayetlerdeki istilal noktalarını daha çok açar, açacağız yani. Yani bu İbn-i bu kitabını şerh edeceğiz. Nasıl şerh edeceğiz? İşte ben e, e, ders halkalarında aldığım malumatları... Ezberlediğim kadarıyla, zihnimde olduğu kadarıyla, aldığım notlar kadarıyla falan vesaire tutacağım. Anlatmaya çalışacağım. Şimdi İbn-i birinci kaydayı kendi anlatıyor, şerh ediyor ama biz şerh üstüne şerh yapacağız. Ziyade olarak anlatacağız ve yerimizden gelince, geldiğince basitleştirmeye çalışacağız kitabı. Tamam mı? Bunu da anlayalım. Yani burası anlaşılsın ya. ben Yani bu beni biraz rahatsız ediyor anlaşılmaması. Yani... Ne okuduğumuz, kitap ne onu bilmediğin zaman anlayamazsın mevzu. Kitabın ne olduğunu bilmemiz lazım. Tamam mı? Bu, bu, bu da böylece anlaşılsın. Evet. Şimdi kim bu İbn-i Meşhur, maruf. Ama bu Ehl-i Sünnet'in muhaliflere cevabı bu Ümmül Kura, Gura, Bağ, ikisi de bastı aynı kitabı. Oradan e, İbn-i hayatını biraz anlatıyor. Oradan bir okuyalım. Bugün ilk dersimiz. İlla böyle çok acele mevzuya dalmamıza gerek yok. Bu kavaydül musla Allahu alem Allahu alem. Ee, yaklaşık 50 derslik 50 ders falan boyunca işleyeceğimiz bir ders. Yani bizi 50 ders boyunca götürür yani. bu Yani 50 hafta bir sene boyunca bu kitap bizi haftada bir gün işleyeceğiz. Onu da bildirelim bu dersi. Pazar günleri ee, yaklaşık 50 ders bulur Allahu alem öyle tahmin ediyorum. Belki daha hızlandırmaya çalışırsak sonuçta e, bir seneye yakın yani. Bu bizi idare eder Allah'ın izniyle. Bir hafta gideceğim için. Ama tavsilli gideceğiz. Allah'ın izniyle bu, bu kitap çok önemli. Bu kitabın önemine bir bir şeyler de söyleyeyim. Bu kitap bir kere konusundan dolayı çok önemli bir kere. O ayrı bir mevzu. İki, Şeyhül İslam İbn-i Teymiye'nin özellikle zikrettiği kayıtları burada toplamış İbn-i Ve kendi üzerine ziyadeler eklemiş. Ve kendi böyle açmış bu mevzuları. Bundan dolayı bir önemi var bir kere. Ondan sonra ee, bu bir. İkincisi, bu kitap kayda kitabı olduğu için e, meseleleri ancak bu kitapla tahkik e, edip anlayabiliriz. Bu ve buna benzer kitaplarla. İki e, İbnü Seymin'den sonra vefat eden şey e, İbnü vefat ettikten sonra ondan sonra gelen de alimlerimiz bunu şerh etmişler, önem göstermişler. Mesela bunu şerh edenlerden bir tanesi alimlerimizden, mesela e, alimlerimizden bir tanesi mesela. E, Şeyh Emmane'l Camii mesela Tutmuş, Bunu şerh etmiş Mesela e, O gerçi Emmane'l Camii de vefat etti Sonra yine günümüzde yaşayan Mesela Medine İslam Üniversitesi'nin Akirdedeki en genç profesörlerinden Şeyh Abdurrezzak Elbedir Abdülmuhsin Abbat'ın oğlu şerh etti bunu Sonra bizim işte ders halkasına oturduğum İbrahim Ruheli bunu şerh etti Zaten onu da okuduk Bir saniye Ben şu Sümeyye Hatun'a bakayım Evet devam edelim ne dedik en son? işte bunu dedik Şeyh e, İbrahim Ruheli, Hafizeullah da şerh etti bunu. Bu neye delalet ediyor? Ve ondan başkaları da şerh etti. Mesela kitap olarak e, bir yine iyi ilim talebelerinden biri şerh etti, aklında değil. Sonra bir tane bayan kişi şerh etti. Bunu Kamiletül Kevari. Allahu Alem, bu bayan yani şu anda e, tanınanlar arasında herhalde dünyada mesela sayılı kişilerden bir tanesi bayan olarak ilimde. Yani. Onun gibi bayan çok az yani dünyada. Kamiletül Kevari diye. Bu kitabı kitap olarak şerh etti. Ve şerh olarak yazılan kitapların en ilimli olanı bu kadının yazdığı kitap. Bu kadının ve bu kadının başka da kitapları da var. Tesersülül Havadis, Kıdem, Ağraz Cevher meselelerinde dahi yazdığı böyle. İbni Teymiye'ye savunan böyle. Mukariflere Reddiye var bunda mesela. Yazdığı kitap var. Ve bu, bunun kitabına, o kitabına Şeyh Abdurrahman Mahmut takdim yazıyor. Takdim yazarken de diyor ki ben hala şaşırıyorum ki dünyada böyle kadınlar var. Ve diyor ki ben bu kitabı ilk okuduğumda takdim yazmak için öyle bir okudum baktım ki içindeki ilmi değerini gördüm kitabın. Başa döndüm diyor kitabın diyor. Ve dikkatli bir şekilde okudum ve ben bile faydalandım diyor. Evet. Düşün öyle bir kitap ha, bizim Abdurrahman el-Mahmud ve mukaddemesinde sonra buna e, başka meşayihler de bir iki tane meşayih daha takdim yazıyor o kadının kitabına. Bu kavailül musla'yı şerh ediyor bu kadın. Kamiletül Kevari dehşet bir kadındır hala yaşıyor Suud'da. Tabi ismu, is ismu Kamiletül Kevari. Kamiletul Kebari. Bizde Kamil var ya mesela Türkçe'de. E, erkeklerin ismi. E, e, e, Araplar da kullanır Kamil'i. Ama o Kamil'e yani bayan olarak. Tamam e, Allah razı olsun. Yani ümmet, e, sonra İbn-i mesela Şer'ül Mumt'ün muhtasar yapıyor kadın. 15 ciltlik kitabını vesaire. böyle Acayip bir kadın yani. Acayip bir kadın. Sübhanallah. Allah razı olsun. Ha, e, yaşı nedir, e, kaç yaşındır falan bilmiyorum. Zaten bilinmez. Zor yani. Çünkü... Kadın sonuçta Meşayihleri Sûttaki Meşayihleri Sunuyor kitabını ve çok güzel teskiye alıyor kitapta. yani dediğim gibi kitap çok önemli. Bunu da böylece beyan etmiş olalım. En güzel bu kitaba sesli olarak en güzel şerh Allahu alem İbrahim Ruhayli bizim okuduğumuz şey. sesli olarak Allahu alem. Çünkü diğerlerini de dinledim. Allahu alem en güzel İbrahim Ruhayli sesli olarak. Yazılı olarak da bu kadının kemalatül var. Bazıları sesli olarak şerh ettiler bu ders halkalarında. Bazıları da telif olarak Yaptılar, tamam. ee, Ama şöyle, şöyle söyleyeyim, bu kadın kitabı Türkçe'ye çevirmesinin hiçbir faydası olmaz, hiç anlaşılmaz. Çok ağır, çok çok ağır, çok dikkat edici. Yani okuduğun zaman 5 sayfadan fazla okumayacaksın o kitabı. O kadar ilmi, o kadar böyle ee, tahkik ederek anlatıyor mevzu. İnşallah şey yaparız, tamam Evet. Anlaşıldı buraya kadar hepsi. Kitap usulü, içindeki şeyler, ne anlatacağız, tamam Şimdi bu kitabın yazarı işte şey, e, günümüzün Şeyhül İslamlarından kim? İbnü Seymur rahimullah. İbnü Seymur. Rahim. Onun hakkında da kısaca bir bilgi verelim. Geçmiş. E, sen buradan oku akıyı bu elisnetin mukafatları cevabından biraz sesli oku. Biz pek bir şey anlatmayacağız. Belki ufak tefek ekleyeceğim yerler olur. Ondan sonra kitabın İbnü Seymünün bu Kavâidül Musla kitabındaki mukaddimeye geçiyorum. Tekrarlıyorum. Ehl-i Sünnet'in muhaliflere cevabını falan okumuyoruz. Oradan hayatını okuyoruz. O kitapla şu an bizim bir ilgimiz yok. Mevzumuz o değil. Sadece oradan İbni Hüseyin'in hayatından faydalanıyoruz. Tamam. Çünkü ben biliyorum ki şimdi dinleseler bir suçak Ehl-i Sünnet'in muhaliflerini zannedecek. O onu alacak eline devam edecek bizle. O değil. O kitabı okumuyoruz. Bunu anlaşılsın. Elimizdeki kitap okuyacağımız Kavaidül Musla. Bu Kavaidül Musla'yı biz şerh edeceğiz. Türkçesi de yok zaten. Tamam. Haa. Sadece şu an İbnü i hayatını Ehl-i Sünnet'in muhaliflere cevabı olan kitabından okuyoruz. Şimdi sesli olarak oku inşallah. Hamd Allah'a mahsustur. Biraz Ar daha, bir daha sesli. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ona en güzel şekilde tabi olan Ehl-i Sünnetler olsun. İbnü i hayatından satır başları, isim ve nesebi, Ebu Abdullah Muhammed bin Salih bin Muhammed bin Hüseymin el-Mukbil el-Vuhaybi et-Temimi. Et-Temimi. Et-Temimi. Uzatmalıdır o. Türkçe'de uzatma gibi görünüyor. Uzatmalıdır. Evet. Doğumu ve yetişmesi. İbn-i Hüseymin 27 Ramazan 1347 Hicri yılında Kasim bölgesinde şehirlerinden biri olan evet. Kasim Kasim, ne? Kasim Medine'de bir bölgedir. Hı. Ve en çok alimlerin yetiştiği geçmişte ve günümüzde de böyle. Günümüzde dahildir buna. En çok alimlerin yetiştiği, içinde medreseler olan Şeyh İbn Hüseymin'in kurduğu medrese. Eski usul böyle. Ders halkaları. Tam böyle İmam-ı Şafii usulü. Ahmet İbn Hanber usulü böyle. Talebeye yetişiyor. Alimler yetişiyor. İbn Hüseymin'in en güçlü talebeleri oralardan çıkar. Dünyayı şu an e, mukarifleri dünyada karşısına alan insanlar hep bu tip medreselerden çıkıyor. Kasim'den çıkıyor. Kasim'den. Çok. Ne, Necit'le bir bağlantısı var mı? Kasim'den çıkıyor. Allahu alim. Bu Kasim bölgesi e, Alimlerini yetiştiği yer ve Nuseymin de orada yetişiyor. Evet, Kasım. Kasım bölgesi şehirlerinden biri olan Unese şehrinde Hı. dini olan bağlılıkları ve istikametleriyle bilinen bir aile yapısı içinde dünyaya geldi. Evet, ailesi de dindarlığıyla istikametiyle meşhur zaten. Birazdan da gelecek. Kur'anı dedesinden almıştır. Evet. Annesi tarafından dedesi olan Şeyh Abdurrahman bin Süleyman Damık. Ali Damık. Evet. Allah kendisine rahmet etsin. Amin gibi bazı aile fertlerinden dersler aldı. Evet. Kur'an-ı Kerim kıraatini ve hıfzını Şeyh Abdurrahman bin Süleyman'ın yanında Yani tamamladı. dedesinde. Anası tarafından dedesinden Kur'an-ı Kerim hıfzı ve öğrenmeyi. Ne yapıyor? O dedesinden alıyor. Ufak yaşlarda. Evet. Daha sonra ilim tahsiline yönelerek evet. yazı yazma, hesap ve bazı edebi sanatları öğrenmeye öğrendi. başladı. Hat, edebi sanatlar, yazı yazma bunları da öğreniyor. Evet. İbn-i e üstün ve keskin bir zeka, yüksek bir enerji ve alimlerin meclislerine hiç aksatmadan katılmasını sağlayan ilim tahsili düşkünlüğü bahşedilmişti. Evet. İşte Allah herkese bunu nasip etmez. Aynı bu neye benzer? Bazı alim, seleften gelen lafızlar var. Ya Rabbi benim duamı kabul değil de dua etmemi nasip öyle önce. Hele hele bir dua edilmemiz nasip olsun da. Yani bırak ilim öğrenmeyi, hele bir bizde heves gelsin ki daha biz ondan, ondan maalesef neyiz? Haliyiz. Hele bir hevesimiz olsun ki ondan sonra ilim zaten peşinden ne olur? Gelir. İşte İbn-i Hüseyin Allah, Allah tarafından kendisine bu verilmişti. Allah dilediğine dilediğini verir. O yüzden İbn-i Hüseyin Rahimallah ders halkalarını hiç bırakmazdı. Acayip zekası vardı. Görüntülü derslerini izleyen gözlerine bakarak dehşete kapılır zaten. Böyle 18 yaşındaki genç delikanlı gibi gözleri fırıldak gibi dönüyor böyle. böyle keskin bakışları vardır. Tam böyle alimlik heybeti var kendisinde. Tamam Evet. Meclislerine katıldığı alimlerin başında büyük tefsir ve fıkıh alimi Şeyh Abdurrahman bin Nasir Es-Sadi yani, Kim bu Abdurrahman'ın Nasır Es-Sadi? Guraba'nın tefsirini bastı. Tamam mı? Şu an muhasırlar arasında en faydalı, en güzel tefsirler arasında yer alır Guraba'nın bastığı bu. İşte bunu yazan Sadi. İşte bu Sadi İbni Hüseymin'in hocası. İbni Hüseymin'in en çok faydalandığı kim? Sadi. Bin bas Sadi'den sonra gelir faydalanma noktasında İbni Hüseymin'in. İbnu Useymin daha çok Sadi'den faydalanmıştı. Evet. Şeh. Es Sadi öğrencilerinden ikisini küçük çocuklara ders vermeleri için görevlendirmişti. Evet. Bu iki öğrenci Şeh Ali Es Salih ve Şeh Muhammed bin Abdul Aziz el mutavva idi. Evet. O yıllarda bu küçük çocuklardan biri olan İbnu Useymin, evet. Şeh Abdul Abdurrahman Es Sadi'nin Muhtasaratu'l Akideti'l Vasitiye Şimdi ve, bizim akideti'l vasiye dersimiz var. Şimdi şey ona akideti'l vasitiye Said'in de şerhi var. Akideti'l vasitiye. Onu okuyor. Tamam? Ve minhac, Yanında evet. Ve Minhajus Salikin fi Fıkı adlı kitabıyla Minhajus Salikin ne? Minhajus Salikin de Şeyh yazdığı muhtasar bir fıkıh kitabı. Bizim okuttuğumuz Umdetü'l Fıkh'a benziyor. Tamam? Hmm. Umdetü'l Fıkh'a benziyor. Onu da okuyor. O zaman ne okumuş Said de? Akirdetül Vastiyye. Vas muhtasar olarak Muhtasalı. okumuş. Başka? Min Hacı. Salik. Salik'i'ni okumuş. Çok... Fıkıh. Evet, başka? A Nahiv. Nahiv okuyor. Ve yani sarf... e, Nahiv ne? Arap Dili Edebiyatı'nda bir bölüm. Evet. Sarf, Arap Dili Edebiyatı'nda bir bölüm. Evet. İli sarf'la ilgili Acrumiye. Acrumiye ne? A acrumiye, Arap Dili Edebiyatı'yla muhtasar bir kitap. Evet. Elfiye. Elfiye Nazım şeklinde, beyit şeklinde yazılmış. E, kaynak olan ve e, imam olan Arap Dili Edebiyatı kitaplarından kayda kitaplarından bir tanesi. Onu da okumuş. Evet. Elfiye metinlerini bu iki öğrenci okudu. Yani evet. Esadinin es kendisine ha. verdiği hocalardan o aynen, öğreniyor bunu aynen, değil mi? Evet, aynen. Aynen. Ayrıca Şeyh Abdurrahman bin Ali bin Avdana. Ama bunu da unutmayalım. Sadi'de de bizzat bunları ne yapıyor? İşliyor. Onu hmm. da bile demek olarak. Evet. Hmm. Ayrıca Şeyh Abdurrahman bin Ali bin Avdana Feraiz, miras evet. hukuku, ee, miras hukuku dünyada bir insan miras hukukunu okuduğu zaman neyle gösterir o? Bildi, bildiği diye parmakla gösterir. Dünyada mirası bilen insanlar. Hmm. Tamam mı? O yüzden dünyada alimleri en çok zorlayan yani ilim ehlini en çok zorlayan böyle şeylerden ilk hani tasnif edilirken zorlayan mevzu mevzu hangisi? Bir iki, bir iki tane var. Bir tanesi kadının hayız meselesi. Bir tanesi miras meselesi, bir tanesi de sehif secdesi meselesi. Anladın? Ha, bu üçü adamın anasını alatır. Anladın? Tabiri caizse tasnif edilirken. Ha? Alimler elhamdülillah günümüze indirdi bunu basitleştirdi. İyice açtılar şimdi tamam elhamdülillah. İşte İbn-i bu faraiz iliminden miras ilmini bilenlerin başında geliriz Zutta ve parmakla gösterelim. Şu an bile çok fazla dildir mirası bilen dünyada. Mesela Şeyh Elbani... Kendi ağzıyla diyor, o kadar nasları tahkik etti, sayı hadis, sayı hadis bu mirasla ilgili ama hala ben mirası anlayamıyorum diyor, hala anlayamadım diyor. Ve bunlar, bu fakihler hala nasıl çıkarıyor, ben onlara hayret ediyorum diyor, fıkıhlarına. Bunu itiraf ediyor açık açık Şeyh Anladım. O yüzden bir hadise öyle bilmek, bugünkü insanların olduğu gibi, ya hadis bilemen bitti olay değil. Şeyh Elbani biz doğmadan bu hadisleri tahkik ettiği halde, beyan ediyor o, o mevzudaki şeyini, aziyetini. Anlatabiliyor muyum? Elbani ki allame bir insan düşün yani. Ama miras ilmi başlı başına bir ilimdir. Suud'da mesela Şeyh Haysan vardı benim okuduğum. Miras da iyiydi mesela. Ben ona miras okuyayım dediğin zaman en az yanında bir sene takılacaksın sabah. Ki mirası öğrenesin. Evet. Miras hukuku ve fıkıhla ilgili bazı metinleri okudu. Evet. İşte Şeyh İbni Hüseymi'nin ilim talebeleri arasında böyle yetişip gelişti. Hı. Okul yıllarında ilk hocası sayılan Şeyh Abdurrahman bin Nasr Es-Saadi'nin derslerine devam ederek onda tevhid, tefsir, hadis, fıkıh usulü, fıkıh, ferais, hadis usulü, nahiv ve sarf okudu. 1371 yılında camide dersler vermeye başladı. 1372 yılında ilmi enstitülerin açılması Enstitü. üzerine... Enstitü. Evet enstitülerin açılması üzerine ilim tahsili için gittiği Riyad'da bu türlerden birinde birine birinci sınıfı sınavla geçmek suretiyle ikinci sınıftan itibaren kaydoldu. <Gülüyor> i̇lim tahsili için Riyad dışında başka bir şehre gitmedi. Gitmiyor Riyad dışında başka bir şey Sonra oraya da geçiyor ya. Hmm. Gitmiyor sonra bir de. Evet. Riyad'daki günlerini Şeyh Abdülaziz bin ...Baz'dan aldığı derslerle... ...değerlendirdi. Evet, sonra Binbaz'a talebe oluyor zaten. Evet. Hı. Şeyh Abdülaziz bin Binbaz'a... ...Buhari'nin... ...Sahi ile Şeyhul İslam İbni Teymin... ...bazı risaleleri... ...ve bazı fıkıh kitaplarını okudu. Evet. Yani ne yapıyor? Buhari? baştan sonra... ...Binbaz'ın yanında... ...kişliyorlar. Evet. Bu itibarla Şeyh Abdülaziz Binbaz... ...onun ikinci hocası sayılır. Evet. İki sene sonra bu en enstitüden mezun olan İbni Useymin, Unayze'deki Unayze İlmi Enstitüsü'ne öğretmen olarak atandı. Evet. Bu sırada kaydolduğu Şerat Hukuk Fakültesi'nde Şeraat Hukuk Fakültesi ne? Fıkıh Fakültesi. Direkt bir tabiri. Tamam mı? Hı. Şeraat Hukuk'tan kasıt Fıkıh Fakültesi. Fıkıh Evet. Fakültesindeki tahsiz... Çünkü neden hukuk neden diyor? Zaten orada fakihler, kadılar hakimdir ya. Hı. O yüzden hukuk Fakuk. diyor. Anladın Hı. mı? Hı. Orası karışmasın. Devam. Bu sırada Kaydolu Şera Tokuk Fakültesindeki tahsiline dışarıdan devam etti. Hmm. Kısa sürede bu fakülteden de mezun oldu. Fakülte yıllarında hocası Şeyh Abdurrahman Sa'din'in derslerini hiç aksatmadan devam etti. Eyvah. Hocası Abdurrahman Es-Sadi'nin hicri 1376 yılında Uneyze'de 69 yaşına yaklaşmışken vefat etmesinden sonra bazı şehler Sa'din'in resmini gördüm. Sana gösterdim. Hmm. Evet. Şeyh Saadinden boş boşalan Büyük Cami imamlığı için onay ha. aldılar. Evet. Boşalıyor orası onay alıyorlar. Tamam. Evet. Ancak onlar bu göreve çok kısa bir süre devam ettiler. Evet. Onların hemen ardından Şeyh İbni Hüseyin bu göreve atandı. Evet. Yani Şeyh'inin tahtını sürdürüyor. Yani Hı -hı. Şeyh'ini, Şeyh'ini bayra bayrağını ayakta tutuyor. Şeyh'ine fedakarlık yani. Evet. Tamam. Bu görevle birlikte hocası Şeyh es boşalan tedris vazifesinde üstlendi. üstlendi. Görüyor musun? Evet. Ayrıca bunlara ek olarak Uneyze Ulusal Kütüphanesi ile Uneyze İlmi Enstitüsü'nde dersler vermeye devam etti. Daha sonra Muhammed Bin Suud İslam Üniversitesi'nin Kasim Muhammed Şubesi Muhammed Bin Suud İslam Üniversitesi nedir? Şu anda e, Suud'daki İslam Üniversiteleri alanlarında en kalitelisi diyebiliriz ilimde. Yani hmm. Medine, Medine İslam Üniversitesi'nden Medine'deki, Mekke'deki, Umur Kuralları'nın hepsinden daha iyi. Evet devam. Muhammed Bin Suud İslam Üniversitesi'nin Kasim Şubesi şeriat Hukuk... Şeyh Yusuf el-Gafis orada. Devam. Hmm. Kasım Şubesi Şeriat Hukuk ve Usulü Din Fakültesi... Fakültelerine öğretim görevlisi olarak atandı. Halen ilgili üniversitede öğretim görevlisi ve akide bölüm başkanı olan İbn-i Hüseyin... Neden halen diyor? Çünkü, Çünkü... Necmi Tam... Hoca bunu tehlif ederken, e, bu mukaddime yazarken bu kitaba e, yaşıyordu o zaman. Evet. evet. evet. evet. Yoksa İbn-i Hüseyin'in rahimallah vefat ettiği. Eyvah. Devam. Bir ara kendisine Suudi Arabistan Genel Müftesi Muhammed bin İbrahim, Hı. Ali Şeh, Allah kendisine rahmet etsin, kadılık görevi teklif etti. Hı. Muhammed bin evet. İbrahim, Binbaz'ın da hocası. Binbaz'ın hocası, Ağmâ Diyanet İşleri Başkanı'ydı, o da Ağmâ'ydı. Evet. Binbaz'a hocalık yapmıştı ve çok büyük alemdi, meşhur. Evet. Hatta bu konuda çok ısrar edip onun Asha şehrine Şer'i Mahkeme'nin reisi olarak tayin kararını bile çıkardı. Hı. Ancak İbn-i kendisi bu görevden affını diledi. Büyük uğraşılar ve yapılan resmi yazışmaya sonunda kadılık görevinden muafiyeti kabul edildi. Görüyorsun hiç yani dünya şeyleri yok. Ben hakim olayım, kadı olayım tamam mı? Çünkü bir ha hakim, kadı, büyük kadı olmak vesaire çok büyük bir şeydir Suud'da. Hem maaş olarak çok büyük bir şeydir. Suud'da en çok en böyle güzel maaşları alanlar yani, imamlardır. imamlardır, kadılardır. Yani devlet çok önem gösterir. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Yani, ...çok önem gösterir buna. E, ama İbn-i hiç bunlarda ne yaptı, ne yaptı gözü yoktu. Yani bizim dünya sevgimiz bırak giyme mime, zaten o yeme içme bunlar bu sevgiler dışında. Hani bunlar insan yine bir şekilde terk eder. Hani dersin ki tamam. Hani Ama yani böyle bir büyük sana bir, bir, bir değer veriliyor ve sen onu reddediyorsun. Reddediyorsun. İlla. Allah için. Ya mesela benim en, en büyük hobim mesela atıyorum misal Yüzmektir en sevdiğim şeylerden bir tane. Bunu terk edebilirim belki. Bir şey yok. Değil. Hani bu insanın nefsine çok ağır gelmez bir şey ama düşünün birisi geliyor sen layık olduğun halde ve hayır da olduğu halde sonu. Sen tutuyorsun mesela böyle bir makam ürediliyorsun. Bu kolay değil. Yani, yani Allah'ın birisi inşallah. Yani. Tabii canım zaten. Yani. inşallah Evet. Bu olay onun... İşte Allah'ın evliyaları dedi işte bunlara. Bunlar Allah'ın evliyaları. evliyaları. Evet. Bu olay onun makam ve mevki sevdası biri olmadığına Aksine bütün hayatını ilim ve ilim ehli öğrencilere adadığını gösteren en güzel örneklerden yani, sadece anam. bir tanesi. Allah var ya Allah rahmet etsin ya. Allah o mekanını cennet yapsın. Allah, Allah. Rabbimiz'i konuşuklasın ondan inşallah. Yav cennete giremiş. İnşallah, inşallah. Yani, yani ne, kadar, amin inşallah. Yani ne kadar adamlar sübhanallah yani hayatını hep verdiler talebelere. Bu i̇şte. yolda öldüler, bu yolda yani sübhanallah ne kadar düşündüler Uy uykusundan, yemeğinden feda ettiler bu insanlar. Sünnetin imamları bunlar ya tek eşle evli ve beşi erkek, üçü kız olmak üzere toplam sekiz çocuk sahibi olan evet. İbn-i Hüseyin, İslami alandaki çalışmaları ve İslami ilimlerin ihyası hususunda gösterdiği üstün gayret ve çabaları nedeniyle 1414 Hicri yılında uluslararası Kral Faysal ödülüne layık görülmüştür. Evet. i̇bn Useymin kitabımızın redakte aşamasında maalesef vefat ediyor. 10 Acak 2001 1421 10. ayın 15'i çarşamba günü akşam namazının ardından ciddede tedavi gördüğü Kral Faysal Hastanesi'nde vefat etmiş tamam. Şimdi e, uzun e, kanserini falan söyleyecek. Oku, oku bakayım. Uzun süredir kolon kanseri tedavisi gören İbni Useymin Ertesi gün yarım milyonu aşkın bir insan topluluğunun katılımıyla Kabe'de... 500 bin. Onun cenazesi de var e, görüntülü olarak. Cenazesini olarak var bir mi şey mi? Yani. Var mı? Evet. Kabe'de kılınan cenaze namazı sonrası Mekke'de hocası Abdulaziz bin Baz'ın yanına defnedilmiştir. Allahu Teala her ikisine de rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Burada hmm. bir hadis geldi aklıma. Hani Allah diyor, ilmi diyor. İnsanların o zaman alimleri almakla... Ha, ilmi diyor, intiza ederek almaz diyor. Bilakis alimleri alır, yerine evet. cahiller gelir. Şimdi o hocaların hocalarından üç tanesini oku. Hocaları. İbn-i ilim tahsili boyunca gerek Uneyze'de, gerekse Riyad'da pek çok şehden dersler alarak onlardan istifa etmesini bildi. İstifade Bu, etmesini bildi. İstifade etmesini bildi. Bunlardan bazıları şunlardır. Bir. İstifade etti ama gerçekten. <gülüyor> Alim oldu çünkü. he <gülüyor> Şeyh Abdurrahman bin Nasr Es-Sadi Hicri 1376 tamam, yılında vefat işte, etmiştir. işte. bahsettiğimiz. Tamam. tamam. Bu Gura tefsirini bastı. Bu bildiğimiz Sadi. Bu tefsiri tavsiye ederiz dünyaya. Öyle değil mi hocam? Ee, biz kimiz ki? Tefsir bütün olarak Bütün alimler yani. ediyor bunu. Biz kimiz ki. Biz tavsiye etmeyiz. Biz deriz ki bütün alimler bunu tavsiye tamam. ediyor. Biz de şu manada tavsiye ederiz. Yoksa hani ilmi bir tahkike vardık da evet bu tefsiri böyle süper tamam, tamam. değil. Ama biz e, kardeşlerimize tavsiye ederiz tabi. Tamam Evet. Şeyh Abd Şeyh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz bana tav tavsi tavsiye denmez. Yani bir arkadaş var şimdi ismini vermeyeyim. O olsaydı ne diyecekti? Farzuhaynder diyecekti sade. Hı. <gülüyor> o kadar önemli bir tefsir yani. Evet. Hı. Yani bir tefsir alacaksa mutlaka bunu alması gerekiyor. Bu Celaleynle yani buna benzer olan. tefsirlerle başlaması yani. lazım. Evet. 2 Şeyh Abdulaziz bin bin Abdullah bin Baz 13 Mayıs 1999 yani Hicri 1420 bin, 1. ayın 27'si Perşembe günü vefat etmiştir. 3. Şeyh Muhammed El Emin Bin Muhammed El Muhtar El Cenk'i En Şankiydi -Şan Bu Oğlum. kim? Oğlum. Muhammed Muhtar Şankiydi Adva Beyan'ın sahibi Adval Beyan'ın sahibi Şeyh Ebu Bekir, Bekir Ebu Zeyd onun için diyor ki günümüzün <gülüyor> Şeyhül İslam'ı Oydu diyor. Şeyhül İslam'ı Kim derseniz oydu diyor. Şankiydi Hüseyin hocalarındandı. Bunu kim söylüyor dediniz? Bekir Ebu, Bekir, Ebu Bekir Ebu Zeyd. Bekir Ebu Zeyd. O da vefat etti. O da vefat etti. Bekir Ebu Zeyd. Geçenlerde. Allah rahmet etsin. İşte bu zaten adva Al beyan sahibi bu şankayı da işte. Zaten vefat etti. O da büyük halimlerden de hatta binbaz bile ondan faydalandı. Evet. Devam bakayım. İlmi metodu. Bu çok önemli. İlmi metodu neymiş Şeyh Hüseyin? In? İlmi evet. Hüseyin'in ilmi metodunu hocası Abdurrahman Esad'in ilmi metodundan etkilen, etkileşimle aldığını şöyle ifade eder. Öğretim yönetimi, bilginin, ilmin sonulması, örnekler ve anlamlarla bilginin öğrenciler tarafından kolayca anlaşılmasını sağlayan hususları da sağlama hususlarında hocam Abdurrahman Esad'den çok fazla etkilendim. Ayrıca kendisi Şeyh Abdulaziz bin Baz'dan nasıl etkilendiğini şöyle ifade eder. Şeyh Abdulaziz bin Baz'dan Allah kendisini korusun. Hadislere verdiği önem güzel ahlak ve insanlara karşı olan alçak gönüllüğü bakımlarından etkilendim. Evet. Sonuç olarak İbn-i ve fetvalarında izlediği ilmi metodu inceleyenler onun genelde Hanbeli mezhebine bağlı ancak pek çok meselede bu mezhebe bağlı kalmadan delille birlikte hareket eden bir metot takibi ettiğini O zaman neymiş? Hanbeliymiş İbn-i Hüseyin'in. Eyvah. Ha. Ama müctehit olduğu için iştahat ediyordu. Eyvah. Ayrıca Şeyhul, Şeyhul İslam İbni Teymiye ve öğrencisi İbnül Kayyım'ın görüşlerine özel bir değer vermiş. Evet. Ancak delille çatıştıklarını gördüğü an onları terk etmeyi bilmiştir. Evet. Dersleri işleyiş şekli. Evet, bu da yeni başlık. Dersleri işleyiş şekli. Burası da güzel. Sadece orayı alalım değil mi? Bu ne? Şuraya kadar bitti. Tamam. Orayı bir de altta bir, bir ufak bir başlık sonra Kavaydin Mustafa'nın ön sözüne geçelim. Evet. İbn-i Hüseyin'in Büyük Camii'nde 35 küsür yıldan beri hocası es devraldığı tedris vazifesini ülkesindeki alimlerin çoğunluğunu... Ne zamandan beri? 35 küsür yıldan beri. Ya. Ders veriyor ha 35 yıldan beri ders veriyor. Yani bırak şey hani bırak da ilim talebeliğinin... Geçmiş olsun. Yani, yani. evet. Ülkesindeki alimlerin çoğunluğundan farklı bir uslupla ifa etmektedir. Evet. Şeyh Elbani onun için ne derdi? Bu öğretmendir. Yani ne? bir meseleyi İbni Hüseyin gibi güzel evet. anlatan ve talebenin en zor meseleleri dahi basit kafasına sokabilen nadir insanlardan da Hüseyin. Evet. Hüseyin in bunu, öyle bir özelliği var. Onu herkes yapamıyor işte. Bunu kasetlerinde, kitaplarında... Evet. Kitaplarında bunu net bir şekilde görüyoruz. Evet. Bu üslup muhtelif ilim dallarına yazılmış ve şeyhin kendisi tarafından belirlenen Nesir veya Nazım şeklindeki Arapça metinlerin ezberlenmesi. Evet. Şimdi bak bu e, e, Nesir ve Nazım şeklinde yazılan Arapça metinlerin ezberlenmesine önem verirdi İbn Husayn'in. Anladın mı? Mesela, Mesela Elfiye vesaire gibi. Evet. Her derste bu metinlerin öğrenciler tarafından ezberden şeyhe sunulmasıdır. Evet. Bunları işlerken e, talebeler bunları ezberlerdi. Bizzat Şeyh Hüsnü'nün ezberlerini dinler dinlerdi onların. Kur'an gibi. Evet. Yani. evet. Kur'an gibi. Evet. Dersini ezberlemeyenler bizzat şeyh tarafından azarlanmaktadırlar. Evet. Bu metinlerden bazıları şunlardır. Evet. Bir. Kur'an-ı Şu metinleri Kerim, okuturmuş ve e, bazı yerlerini ezberletir. Bazılarının hepsini, yani bu sayıca metinlerin bir kısmının hepsini ezberletir, bir kısmının da bazı yerlerini. Evet. Bir, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Bunu ezberletir. Evet. 2. Zadul Mustakna fi Fıkı İmam Ahmed. Bu ne? İmam Ahmed'in Fıkı hanbeli mezhebinde bir fıkıhtır. Muhtasar. Bizim okuttuğumuz Umdül Fıkıh gibi muhtasar bir kitaptır bu Zadul Mustakna 150-200 sayfalık. Onu ezberletirdi, Evet. 3. Hafız İbn Hacer, Buluğul Meram min Edilletil Ahkam. Evet. İbn Hacer'in hadis suyla alakalı olduğu kitap. Bunu da ezberlettirdi. Bu kaç cilt? Evet. Cilt değil, Bu da küçük bir iş 4- Şeyhül İslam İbn-i Teymi El-Akidatul Vasitiyye Maruf onu okutuyoruz. Onun metni ezberletirdi. Evet. 5- İbn Hala okut ezberletirler. Bunların hepsi şu anda sulukta talebeler tarafında hep ezberletiliyor. Meşahitler tarafından talebeler ezberliyor. İlim öğrenme yolları bunları. Evet. evet. Kur'an gibi ezberliyorlar bunları yani. Evet. 5- İbni Malik El-Endülüsü El-Fiyyetü İbni Malik'in evet, Nahif ve Sarf. Evet. ve Nahf'ta yazdığı e, bin kıtalık şey. e, şeydir bu. Ha, onu ezberletiyor. Evet. Bu bizim meşhur i̇bn Malik mi? Yok yok bu Malik bu meslebi değil, değil değil değil canım. canım. Sarp Mahib'de imam olan, alim olan bir karıştırıyor kişi. karıştırıyor genelde. O i̇mam Malik diye meşhur olmuş. Bu i̇bn Malik diye. 6- evet. İbn-i Hacer. Nuzhetun nazar fi tevhid Nuhbetil nuhbet Aynen. Bu da hadis alakalı. Ha hı. bir dakika bir dakika bir dakika o zaman karıştırın. Buluğul meran değil mi? Ha Bak 3. Hafız İbn-i Hacer 3'ü oku bir de. 3- Hafız İbn Hacer Buluğul Meram Buluğul Meram ne? Buluğul Meram, Ahkam. İçinde 1800 yaklaşık e, tanı tane hadis bulunan fıkıh fıkhi hadisler. Tamam mı? Bunların hepsini ezberletirdi. Bu en sonluk lükbetül fikher dedi. İşte hadis dili o. Hadis tamam Değil mi? En ha. son. Evet. Devam. Tamam. İlmi etkinlikleri ve eserleri. İbn Useym'in yukarıda sözü edilen dersleri ve ilim halkaları yanında Uneze Büyük Camii'ndeki cuma hutbeleri Doğusuyla batısıyla dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanlar için Haç mevsiminde değişik gazete ve dergilerde Nur'un Ala Darb adlı radyo programında ilim talebesi ve okuyuculardan pek çok kişiyle yaptığı yazışmalarda ve değişik zamanlarda katıldığı konferans ve seminerlerde verdiği sağlam fetvalar gibi daha nice ilmi etkinlikleri vardır. Şeyh'in ayrıca muhtelif konularda kaydedilmiş pek çok kasedi yanında akide, tefsir, hadis, fıkıh, usul, ahlak ve daha pek çok alanda derlediği iyili ufaklı 55'i aşkın eseri vardır. Bu kasetleriyle indirilmesiyle beraber 150'yi bulacak inşallah en az. Tamam mı kitaplar? Onu da öyle bir haber verelim. Tabi Arapça bunlar. Olur. Türkçeye de çevriliyor ufak ufak bazı kitaplar elhamdülillah. En son çevrildiği ne? Gurabah'ın işte İslam neydi? erkan İslam, İslam çevrildi Gurabah tarafından. Mükemmeldir. İnşallah herkese tavsiye ederiz burada. O kitabı. Gurabah bastı Türkçesini. Ee, bayağı sorulu cevaplı. İçinde her şey var. Fıkıhtan, akididen, siyerden vesaire. Tamam Evet. evet. Şimdi kitaba geçelim inşallah Kavahidül Muslah'a. Tabi bugün Kavahidül Muslah'ın sadece mukaddime bölümünü okuyacağız. Okuyacağız ve biraz da anlatacağız şerh edeceğiz. Şimdi önce şeye, şeye, e, kitabın ismiyle beraber mukaddimeyi okuyalım. Sonra şerh edelim. Evet. Kitabın ismi. El-Kavaidul Musla fi sıfatillahi ve esmaihil husna. Allah'ın güzel olan isim ve sıfatlarında en güzel isim ve sıfatları hakkındaki en güzel kaideler. Kitap bu ismi. Evet, mukaddimetül müellif. Müellif'in mukaddimesi. Yani İbn-i Hüseyin'in mukaddimesi. Şöyle giriş yapıyor. Elhamdülillah, nehmaduhu... O takdim, takdim. Bu mukaddim, ön söz. <gülüyoruz> well, Elhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh ve neûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyihati amalina. Men yehdihillâhu felâ muzille lehu ve men yudril felâhâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illâllâhu vahduhu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluh. Sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve ashâbihi ve men tabi'ahum bi ve Böyle bir giriş yapıyor. Bu hutbetül haceden zaten nedir? Bir parça. Sonra devamen diyor ki ve ba'd. Bundan sonra. Diyor ki fe innel iman bi esmâillâhi ve sifâtihî. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına iman, ahadu erkanil imani billahi teala. Allah Azze ve Celle'ye imanın rükünlerinden bir tanesidir. Buradan, buradan. Bu o, o Bimbaz'ın yeri. Ver onu. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver ver. binbaz bin bin zaten bu kitabı takdim yazmış. Onu da aklımıza gelmişken, burada görmüşken söyleyelim. Tamam mı? Buradan başlıyor. Sen de buradan takip et tamam mı? Evet. Evet. Diyor ki fe innel imane. Biz de bunu tek tek tercüme edelim ki bizle beraber okumak isteyen, Arapçasında takip etmek isteyen kardeşler şey yapar. Fe innel imane. İman. Hatta hareketleri de tam böyle e, ok okumaya, okumaya çalışalım sonlarındaki. E, hem Arapçada da bizi takip eden kardeşler var. Onlara da faydalı olur. Evet. Ve ba'd. Bundan sonra fe innel iman bi esmaillahi ve sıfatihı ahadu erkanil iman billahi teala. Allah azze ve celle. Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarına iman Allah'a imanının rükünlerinden bir tanesidir. Yani Allah azze ve celle'nin imanın rükünleri var ve bunların bir tanesi isim sıfatlardır. Bunları şerh edeceğiz ama önce bir tercüme yapıyoruz. Ve ve bu rükünler Allah'a imanın rükünleri nedir? veye yani he burada ne nereye dönüyor Esma dönüyor. Ha bu rükünler nelerdir? Hmm. El iman el imanu bi vucudillahi teala. Allah azze ve celle'nin var olduğuna, vücudiyetine inanmak. Hmm. Ve el imanu bi rububiyyetihi ve Allah'ın rububiyetine inanmak. Şimdi hani Allah'a meleklerine, peygamberlere iman yok mu? Hmm. Bu Allah'ın imanın da kendi içinde rükünleri var. Bunlardan bir tanesi el imanu bi vucudillahi teala. Allah azze ve celle'nin vücudiyetine inanmak. Ve el imanu bi rububiyyetihi. Rububiyetine iman etmek. Vel imanu bi Ve uluhiyetine iman etmek. Vel imanu bi esmâihî ve sifâtihî. İsimlerine ve sıfatlarına iman etmek. Şimdi burada bu kitabı tahkik eden bir de şey var. Ebu Muhammed Eşref Ab e, İbn Abdülmaksud. Benim elimdeki nuskada. O bir başlık atmış. Diyor ki menziletül ilmi bi esmâillâhi ve sifâtihî mined Yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkındaki ilmin dindeki yeri konumu, değeri, tamam mı? Diye bir başlık atmış. Şimdi bunun sebebi devam ediyor. Ve tevhidullahi bihi yani ne? Bil esma ve sıfat yani. Allah azze ve cel yani tevhidullah bihi. Allah'ı bununla tevhid etmek. Yani isim ve sıfatla Allah'ı tevhid etmek. Ehadu aksamı tevhiri selaseti Tevhidin 3 kısmından nedir? Bir tanesidir. Neydi tevhidin üç kısmı? Rububiyet, ulûhiyet, sıfat. Bunlardan bir tanesidir. ve ee, tevhidullah bihi ahadu aksam et tevhidis salase tevhidir rububiyye ve tevhidu tevhid ixte sayiyokeyebilirsin tevhidir Rububiye ve tevhidul uluhiyye ve tevhidul esma ve sıfat bu üç tevhitten bir tanesidir bizim işleyeceğimiz konu da bu zaten isim sıfatı ve menzilatuhu fi'd din 'aliyatun ve ehmiyyetuhu azimatu bunun dindeki yani bu isim sıfatların dindeki yeri çok yücedir ve ehmiyeti çok azamettedir çok büyüktür önemi. Ve la yumkinu an ya'budu Allah ala vecih el ekmel. Hatta yekuna ala ilmin bi esma'illah teala ve sifatihi li ya'budahu ala basiretin. Yurki fe menzilatuhu fi'd-din aliye. Onları anlattık. La yumkinu ahadan an ya'budu Allah ala vecih el Ala vecih el ekmel. Kamil bir şekilde. Bir insanın Allah azze ve celle'ye ibadet etmesi mümkün değildir ta ki hatta yakuna ala ilmin taki, esma ta ki bi esmaillahü teala ve sıfatı ta ki Allah azze ve celle'nin sıfatlarını bu bu konu hakkındaki ilmi bilinceye kadar ki li yabudahu ala basiret ta ki böylece basiretle Allah'a i̇badet. ibadet etsin. Çünkü Allah azze ve celle ne diyor? Kâlallahu teala velillahil esmaul hüsnâ fed'ûhu bihâ. En güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Ona bununla dua edin. Ve iş mi Ve hazır iş mi oluyor? İşte bu dua edin diyor ya Allah ette. Ve i̇şte hazır iş mi oluyor? bu dua kapsar neyi Du'a du'a al mesele ve du'a el ibade İbadet duası ve istek duasını kapsar Bu ayet. Bu ayet. F'du'a al mesele. Du'a al mesele nedir? Antu kâdimi beni yedi metlubi ke min asmâi Allah Teala. Yani sen talep ettiğin bir şeyin önüne Allah Azze ve Cenâl isimlerinden bir tanesini sunarsın. Tamam mı? Hmm. Ma yakuna münasiban. Münasip bir ismi sunarsın. Mesela mislu en tequl. Mesela şöyle demen gibi. Dersin ki ya gafur, igfirli. Ey gafur, yani ey başlayan, igfirli beni başla. Ya rahim, erhamni. Ey rah ey rahmet eden, ey rahim bana rahmet et. Ve ya hafiz, ey kor koruyan, ihfazni. Beni koru gibi. Ve nahv ve bunlar gibi ve duaa-ul ibade ibadet duasına gelince enta ta'abbede lillahi ta'ala bi muqtada hazihi'l esma Allah ze celle ibadet etmenle bi muqtada hazi'l esma bu isimlerin gereğince mesela fe taqumu bit teubeti mesela Allah ze celle tövbeye kalkarsın neden li ennehu et tevvabu çünkü o nedir tevvaptır ve tezkuruhu bi lisanike ha sen onun lisanınla ne yaparsın Ha? Lisanının nazik tedersin onu. Li ennehu esmi, çünkü o seni duyandır. Tetabbedu luhu bi cawrihike, azalarınla ona ibadet edersin neden? Li ennehu çünkü o görendir. Ve takshahu fisr, sırda ondan korkarsın, kalpten, içten ondan korkarsın. Li ennehu latif çünkü o latif ve khabirdir. Habir de işte işin gizliliklerini bilendir, tamam mı? Şimdi mukaddime mukaddime bu. Tamam İbnü Seymin. Yani bu mukaddime. Bu kadar. Şimdi biz bunları başa alıp şerh edelim. Bunları başa alıp şerh edelim inşallah. Şimdi Şeyh İbnü Seymin nasıl? Şeyh, şey Ha, ha ha doğru. E, Atladığımız bir yer var. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Dur, orayı okumadık. Sonra İbnü'l-Seyyib diyor ki: "Ve min ecli menzilatihi hazihi." İşte bu yani bu isim sıfatların var ya, bu değerinden dolayı hani bu konumundan dolayı "Ve min ecli kelamin nâsi fihi bil hakk târaten ve bil bâtilin nâşi an el ev et taassubi târaten ukhra." Diyor ki bunun bu değerinden dolayı ve insanların bazen bu konu hakkında hakla konuşup ve bazen de yayılan cehaletten veya taassuttan dolayı, batıl konuşmalarından dolayı اَحْبَبْتُ اَنْ اَكْتُبَ ف۪يهِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقَوَائِتِ Ben de böyle yani kolay gelen bu e, kaideleri yazmaya ne yaptım? Karar verdim. Yani yazmayı düşündüm. Yazmayı hoş gördüm diyor. Neden raciyen minallah allah Teala'dan umarak Allahu u Teala allah Teala en yec'ale ameli halisen amelimi halis kılmasını umut ederek neden li vecihi vecihi için muvafikan li merdatihi ki rızasına muvafakat etmek için nafian li ibadihi ve kullarına faydalı olmak için diyor. Ve semmeytuhu ve isimlendirdim diyor bu kitabı. Nasıl? El-kavaidul musla fi sifatillahi teala ve esma'ihil -esma husna bu şekilde de isimlendirdim diyor. Tamam? Mukaddimesi bu kadar. Anlaşıldı burası? Mukaddimesi bu kadar. Şimdi bunları anlatalım. Kitabın isminden başlıyoruz. Kitabın ismi ne? Şimdi Abluka'dır. Bundan sonra bundan sonraki mevzular her ne kadar bugün kitabın mukaddimesiyle yetinecek de olsak mukaddimede de daha çok önemli ee, ve tabir caizse hayati şeyler anlatacağız. Bunlar çok önemli. Dikkat etmen lazım. Tamam mı? Bundan sonra dikkatini iyice ver. Ve e, soru falan da sorma fazla. Tamam mı? Sadece dikkatini ver. Anlamadığın yeri bizzat sor. Onu tekrarlayayım ben. E, konu dışında bir şey sorma. Tamam mı? E, direkt mevzuya adapte ol. Tamam mı? Direkt mevzuya adapte ol. Ben de geçeyim şu tahtaya. Evet. Bismillah. Şimdi bu ne dedik? el gavâidul Musla. Dikkatli dinle şimdi. Kava idül musle. Burayı da yazdım tamam mı? Şimdi önceki kava idül musle. Bu kitaba ne isim verdik? El kava idül En güzel misaller. Şimdi el kavaid. En güzel kaideler yani. Aha. El kavaid. Kavaid ne? Cem'u kaidetin. Kaidetin ne? Cem'u kaidetin. Kaidenin çoğulu. el-kavâid cem'u kâide yani yani kavâid kâide demek kâidenin çoğulu kâide tekil kavâid çoğul Peki kâide ne demek kâide Birçok tarifleri var kâidenin birbirine yakın olarak Ancak Allahu alem ya en güzel tariflerden bir tanesi İmam Curcani'nin de e, işte belirttiği gibi bunu tarifatta zikreder diyor ki yani e, kadin tarifini yaparken diyor ki ka yetin Kulli yetun ten tabi hem bu başkaları şöyle tarif etmişler işte diyor ki e, enha Emrun Kulli muntabikun allaüz iyati aynı manalar. yani ka yetun Kulliye ten tabi ku Tamam ka yetin kuye tabi ku alüz yani kaydı ne demek kaydı önce kade külli bir Değerdir diyelim ona. Külli bir değerdir ve cüzlerine uygulanır. Külli bir kad kadiyettir ve cüzlerine uygulanır. Yani ne demek? Sen diyorsun ki mesela bir kayda veriyorsun. Diyorsun ki eşyada asıl olan nedir? Mübah olmasıdır. Ancak haram kılınanlar hariç. Şimdi bu bir kayda. Eşyada asıl olan nedir? Mübahtır. Şimdi bunu cüzlere uygulayabilirsin. Dersin ki Mendil kullanmak mübah, araba kullanmak mübah, eşek kullanmak mübah, kadınla evlenmek mübah, yemek yemek mübah. Bunların hepsi cüz. Ama kaide Kayde bu cüzlerin hepsini ne yapıyor? Ilahe e, yok, ka hepsini kapsıyor. Anladım. Kaide bunların hepsini. Ka o yüzden külli bir değerdir bu yani. Külli bir kadiyedir bu. Tamam mı? Ve bu külli kadeyi sen cüzlere uygularsın. Tam tabii o ala cüz Cüzlerine uygularsın bunu. Dersin ki, ibadette asıl olan tevkifiyedir. Yani nedir? Dondurulmuştur ibadet. İbadeti yapan delil getirecek. Dinden olduğunu söyleyen delil getirecek. Anladın yani mı? Tevkifiyedir. O yüzden ne deriz mesela? Deriz ki namaza. Delil var mı yok mu? Bakarız. Neden? Çünkü iba ibadet dondurulmuştur. Kaydesi var. Bakarız. Bir insan cemaatle zikir yapıyor. Delil var mı yok mu? Neden? Çünkü kay kayda neydi? Vardır diyen delil getirecek. O yüzden kaide külli bir şeydir, bir değerdir. Yani birçok şey içerir. Cüz'iyatları toplar kendinde. Ve bu sen kaideyi neye uygularsın? Cüz'iyatlar üzerinde, cüz'leri üzerinde uygularsın. Tamam mı? Yani o zaman yani bu bizim mevzumuzla ne alakası var? Şimdi kitabın kavait diyor ya, kaydeler kitabı. Sana isim sıfatta bir kaide verir. O kaideyi hangi isimde uygulayacaksın, hangi sıfatla uygulayacaksın? Hepsinde. Allah bir isim. Rahman, Rahim, Gafur, Metin. Ya, yet sıfatı, mi? istiva sıfatı, mecih sıfatı bunların hepsi cüz cüz mesela şey olarak, mevzu olarak, tamam mı? Ama senin bir kayda veriyorsun. Diyorsun ki Allah'ın isimleri güzeldir. Hangi isim? Bütün cüzlerinde uygularsın. Bütün isimlerde bunu uygularsın. Rahman güzel, Rahim güzel değil mi? Gafur güzel, Allah güzel. Anladın mı? Kaydayı anladık. Tamam mı? Yani, kulli Tam, tabi Özet olarak külli bir değerdir. Ve cüzlerine verilir yani. Evet. Düzlerine muntabık olur, tamam? Evet. İntibak eder, uyuşur, tamam gibi. Mesela böyle şeyler söyleyebiliriz. Külli bir iş, şey, külli bir iştir yani, tamam? Külli bir kural. O zaman kitabın ismi kavaidül Musla ya. O yüzden bunu açıklama ihtiyacı duyduk. Peki Musla ne? Onu da anlatalım. Şimdi Musla, emselin mu Emselin Mselin mu nnesi. Bir kere Musla kelimesi hangi kalıptan? Fula fu'la kalıbından gelme. Aynu kebîrün kubra gibi. Ya, savîrün suğra. ekber kubra gibi mesela. Anladın mı? Pardon, ekber mesela kubra gibi. Hı. Tamam? Mesela işte eee efdal fuzl'a gibi. Tamam? Bu da ne? Şimdi diyoruz ki bu fu'la fu'la kalıbındandır bu musla. Tamam? Onu bir kere anlayalım. Kubra kalabına. Yani ekberin müennesidir. Ekberin müennesi. Tamam mı? Yani yani el emsel. E, el emselin müennesi ne olmuş oluyor? El Kubra. El emsel müennesi ney? Bunun dişi kelimesi el musla. Tamam mı? E, peki emsel ne? Diyoruz ki el emseli huw al Emsel en faziletli olan şey demektir. Emsel manası. Ne demek emselin manası? El afbal. En faziletli, en güzel demek. Mesela dersin ki mesela mesela şöyle denir. Hade emselu mifulen. Yani bu bundan daha bu bu adam bundan daha emseldir dersin. Yani ne? Daha faziletli. Hı. Tamam. O zaman manayı toparlıyoruz. Ne oldu? En güzel kayıtlar. En güzel kaideler. kaideler. Neyde? Allah Azze ve Celle'nin güzel olan isim ve sıfatlarındaki Hı. en güzel sıfatlar. kaideler. Kitap bu. Buraya kadar anlaşılır. Kitabın ismiyle beraber. Tamam. Şimdi. İbn-i ne demişti? İnnel imâne bi esmâillâhi ve sifâtihî Allah Azze ve Celle'nin isimlerine ve sıfatlarına iman ahadu erkânil imâni billâhi teâlâ Allah Azze ve Celle'ye imanın rükünlerinden bir tanesidir. Şimdi Allah'a imanın rükünleri var. Bu ne demek? Anlayalım. Allah'a imanın rükünleri var. Bu rükünü mesela çeşitli şeye bölebiliriz. İbn-i mesela dört kısımda ayırmış. Demiş ki bir önce Allah'ın varlığını iman edeceksin. Vücudiyetini. Bu bir rükündür mesela. Vücudiyetine iman ettin. Sonra rububiyetine iman edeceksin. Yani varlığı... Varlığına iman edeceksin. Sonra rububiyetine iman edeceksin. Sonra uluhiyetine iman edeceksin. Sonra isimlerine ve sıfatlarına iman edeceksin. Yani bunlara iman edeceğim Bunların hepsi rükündür. Bunlar olmazsa olmaz. Tamam mı? Olmazsa olmaz. Şimdi gelelim ilk rüküne. Allah'ın varlığına iman. Vücudiyetine iman. Değil mi? Allah Azze... Çünkü Allah azze ve celle iman kendisinde rükünler taşır. Tamam, mı? kendisinde rükünler taşır. Bu rükünlerden bir tanesi Allah azze ve celle'nin vücudiyetine iman. O yüzden diyoruz ki şey eşya ikiye ayrılır. Eşya ikiye ayrılır. Mevcut ve mağdum olarak ikiye ayrılır. Şeyler ikiye ayrılır. Mevcut ve mağdum. Yani var olan ve yok olan diye ikiye ayrılır. Yok zaten yoktur. Mesela ne gibi? Düşünün ki bir tane e, eti, damarları, dişi, gözü yerinde olan bir insan. 10 sene sonra Allah Celle onu yaratacaktır. Ama 10 sene sonra yaratılacağı hali şu an yok adam Tamam mı? O bir mağdumdur mesela. O yüzden şeyler ikiye ayrılır. Mağdum ve mevcut diye ikiye ayrılır. Tamam. Var ve yok diye ikiye ayrılır. Peki mevcut nedir? Mevcut. Huvellezî vücide <gülüyor> ven anhu'l adem. Mevcud şu demektir? Kendisinden yokluğun intifa edildiği şey demektir. Mevcud. Yani kendisinde yokluğun olmaması. Yani zıttı neyi Var olmak işte. Dediğimiz tamam mı? Tamam? Buraya peki ma'dum ne? Yokluk ne? Huvellezî lem yûced. Bulunmayan şey demektir yokluk. Olmayan, vücutta olmayan, varlığı olmayan şey demektir. Peki Allah Azze ve Celle hangisinde bunların? Birinci kısmı mevcuttur yani. Mevcut. O yüzden diyoruz ki Allah Azze ve Celle mevcuttur. Ve işte Allah Azze ve Celle'nin vücudiyeti varlıkların en kemalidir. En? Kemalidir. Kemalidir. En ekmelidir yani. Evet. Peki felsefeciler Allah Azze ve ne yaptılar? Bunlar Allah Azze ve Celle'nin vücudunu ikiye ayırdılar. Dediler ki vacibul vücud ve mümkünül vücud diye ikiye ayırdılar. Şimdi dediler ki Allah Azze ve Celle dediler ki vacibul vücud. Diğer bütün yaratılmışlar için ne dediler? Mümkünül vücut. Yani vacibül vücut ne? Var olması zorunlu olan vacibül vücut. Hani vacip diyoruz ya. Hmm. Vucu, varlığı vacip olan. Yani mecbur olan, zorunlu olan. Allah, Allah Azze ve Celle'nin varlığı zorunludur. Vacibül vücut. Bizim ise varlığımız zorunlu mu? Yok, mümkün. Değil mi? Allah Azze ve Celle'yi dilemeseydi yaratmazdı. Yani biz e, mecburuz yaratılmaya değil. Allah Azze ve Celle'yi dileseydi yaratmazdı. Mümkünül vücut. Hmm. Demişler. Böyle isim vermişler. Tamam mı? O yüzden vacip ne? Ve mümkün ne? Tamam. Bunları anladık. Peki kelam ehli ne yapmış? Kelam ehli de mesela e, varlığı ikiye ayrılmış. Demişler ki kadim ve muhdes. Kadim yani eski bir başlangıcı olmayan. muhdes ise hadis olan, sonradan ortaya çıkan. Kadimi Allah demişler. Muhtese şey. Biz diyoruz ki bunların isim babından hepsi batıl. İsim babından hepsi batıl bunların söylediği. Bunların hiçbirinin Allah'ın ismi değil. Mana olarak doğru ama Allah'ın ismi değil bunlar. İşte Allah'a böyle isim vermiş bazıları. Kadim demişler. Böyle bir şey yok yani. Tamam mı? Bu münfiti tamam. kural. Ha? Da, o da olmaz. Tamam. vucuk mesela. Tabi tabi tabi. Bağlısı onlar. Tamam. İsim olarak. Ama mana olarak sahih. Evet. Sonra Useymin rahimullah ne dedi? Dedi ki: Tevhidullah bihi ahadu aksam tevhidis selase. Allah Azze ve Celleyi. İsim sıfatlarına, isim sıfatlarında tevhid etmek tevhidin üç kısmından bir tanesidir. Doğru mu? O zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle isim sıfatlarına tevhid etmek, isim sıfatlarda birlemek Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmenin kısımlarından üç kısmından bir tanesidir. Bilakis tevhidde asıl olan budur. Hepsi buna döner çünkü. Tevhidde asıl olan budur. Çünkü ba mesela bazı ilim ehli, bak burası, buraya çok önem göstereceğiz. Şimdi tevhidi çeşitli noktalarda alimler iki kıs e, kısımlara bölmüşler. Tamam mı? Hepsi Kur'an sünnetten alınmış. Mana olarak aynı. Sadece taksimata gider giderken e, farklı. Mesela tevhidi ikiye bölmüşler. Demişler ki bir, tevhidül ilmi. Hidül ilmi. İki, bak birincisi demişler ki tevhidül ilmi. Veya işte e, bazıları işte ona demişler ki tevhidül haberi. Vesaire önemli değil. İkincisi de tevhidül ameli ameli. Yani bilme tevhidi ve amel etme tevhidi. Şimdi sana soruyorum Abdullah Kadir. Türkçe olarak bunu tercüme ettik. Bilme ameli şey bilme tevhidi ve amel ameli tevhid. Bilme tevhidinden bu tevhidin 3 kısmı vardı ya bak şimdi. Şimdi 2 taksimatı var. 1 üç kısmı. Ney rububiyet. 2 uluhiyet. 3 isim sıfat. İsim, sıfat. Bazıları böyle ayırıyor. 3 kısma. Bazıları 2 kısma ayırıyor. Ne diyorlar iki kısma ayıranlar? Tevhidül elmi ve tevhidül ameli diyorlar. İlmi tevhid ve ameli tevhid. Yani peki, bununla bunun, bunlar aynı şey mi? Üçe bölenlerle ikiye bölenler aynı şey mi? Aynen. Aynı şey. Ama şimdi, peki manaları ne? Şimdi tevhidül elmi. Bu üç tevhid vardı ya, rubiyet, uluhiyet, isim, sıfat. Bunlardan hangisini kapsıyor? Tevhidül ilmi, isim ve sıfatı kapsıyor. Sadece mi? Bize rububiyeti rububiyet kapsar. Diyorsun. Neden? Çünkü isim ve sıfat ve rububiyet ilimle alakalıdır. Bileceksin. Yani Allah'ın böyle ismi var, böyle sıfatı var. Bileceksin, iman edeceksin. Bileceksin, Rububiyette kası. de bu var. Evet. Bileceksin. Fıtri olarak zaten sana bildirilmiş. Değil mi? Hani herhangi bir amel söz konusu değil. Kalbi amel var sadece itikat olarak. Tabii. İtikat inanma isteniyor buradan. O yüzden tevhidül ilmi kısmında ne var? Rububiyet ve isim sıfat. Isim, sıfat tevhidül ameli kısmında uluhiyet. Çünkü İbadet uluhiyet yani. tevhidi Allah'a amelde birlemek. Tamam mı? İbadet tevhidi. Ha, ibadet tevhidi. O yüzden e, böyle e, taksimata da, e, e, gitmiş e, alimler ki bu tevhidin üç kısmı ayrılma taksimatından daha eski bir taksimattır alimlerin. Tabi İbn-i Teymiye de özellikle bunu e, zikrediyor. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki tevhidül ilmi Allah Azze ve Celle işte rububiyette ve isim sıfatlarda bilmek. Tamam mı? Ve buna iman etmektir. Tevhidul ameli ise Allah Azze ve Celle'yi ibadette birlemektir. Ve o tevhidul ilminin, bak burası çok önemli. Hayır, tevhidul ameli tevhidul ilminin bir semeresidir. Yani sen Allah Azze ve Celle isim, sıfatlarını bilip rubiyetini bilirsen, onun semeresi nedir? Ona ibadet etmendir. Evet. Çünkü sen böyle azim bir Rabbi bilirsen, böyle azim bir Rab olduğuna inanırsan, seni yaratan sana rızık veren, evet. sen ona ibadet etmen onun semeresi olarak direkt ortaya çıkar zaten. O yüzden ne diyor? Uh, Bakara suresinde neydi o ayet hatırlat? E uh, vallahi indirilen mesa sema. قال ربكم ادعوني Yok, لكم. Ya odil odil. E Odulun istecbel. Ya odil odil odil. mesela. Ya ya ya Yahuen'nü Rabbekumullezî halakakum. ''Velezine min kablikum le'allekum tettekun'' Ayeti. ''Ya yahu enna su'budu rabbekum lezî karekekum ve lezine min Bak diyor ki, ''Ey, ey iman eden, ya yahu enna su'budu'' Ey insanlar, ibadet edin kime? Sizi yaratana. Bak şimdi, rububiyeti söylüyor sizi yaratan, ona ibadet edin. Yani demek ki yaratan ibadet olunmak zorunda. Bak, rububiyet tevhidini söyleyerek ne istiyor bizden? Çünkü rububiyet tevhidinde sen rububiyet varsa ibadet etmen lazım. Yoksa aksi halde sen, sen çelişki içinde olursun. Evet. Nasıl o alemlerin Rabbi de sen ona ibadet etmiyorsun? O yüzden rububiyet ve isim sıfat tevhidinin semeresidir. ne? Uluhiyet tevhididir. Evet. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki tevhidül ilmi, bunun altında ne vardır? Rububiyet ve isim sıfat. Evet. Evet. Tevhidül amel, ameli ki bu uluhiyet tevhidi semer olarak ortaya çıkarır. Tamam mı? Semer olarak ortaya çıkarır. Bunu da anladık mı? Ona zorunlu kılar zaten. Evet. bunu zorunlu kılar zaten. Şimdi sonra İbn-i Hüseyin Rahimullah İbn-i Hüseyin Rahimullah Ne dedi? İşte bunun dinde çok azim olduğunu söyledi vesaire. Bunları anlattıktan sonra Şimdi ne diyor İbn-i Hüseyin? Diyor ki فَمَنْزِيلَتُهُ فِي الد۪ينِ عَالِيَتُنْ Demişti değil mi? Bunun dindeki yeri çok büyüktür bu isim sıfatların. وَهَمْمِيَتُهُ azimetun, Hı. Ehemmiyeti de çok azimdir. Sonra ne dedi? La ala İşte burada çok önemli bir yer var kadar. Kimsenin diyor Allah'a hiç kimse Allah'a en kamil şekilde ibadet etmesi mümkün değildir, ta ki isim sıfatlarını bilinceye kadar. Bak şimdi, burada çok önemli bir şey var. Öncelikle şunu söyleyelim. Allah Kuranda ne buyuruyor? İnne me yakhshallahemin ibadihil ulama. Allah'tan en çok kimler korkar? Allah'tan kim korkar? Ancak ancak alimler korkar diyor. Hatta ne bir sasalim ne diyor? İnni ile aksa kum ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Korkan. Diyor. Değil mi? Şimdi bak ama burada bir şey var. Burada bir lafız var. İbn-i Hüseyin Rahimeullah ne dedi? Bir insanın en kemal derecesinde Allah'a ibadet etmesi mümkün değildir. Ancak nasıl mümkün olur? İsim sıfatlarını bilirse mümkün olur. Doğru mu? Ancak bak şurada Şeyh İbrahim Ruheyli çok önemli yere dehşet olarak yani. Sübhanallah. Çok önemli bir yere dikkat çektiriyor. Diyor ki bakın şunu bilmemiz gerekir diyor İbrahim hayli. Buradaki kemalden yani en kemal derecesinde ibadet etmekten maksat Allah azze ve Celle'nin hak ettiği kemal derecesi kastedilmez bundan. Neden? Çünkü kimse Allah'a hak ettiği şekilde ibadet edemez. Yani Allah'ı Allah Allah yani Allah'ın değerine layık bir şekilde ibadet edemez kimse. Yani Allah o kadar azimdir ki senin ibadetin onun değerine Değerini vermeye yetişecek kadar olmaz yani. O yüzden buradaki kemalden maksat, e, yani e, ekmelden yani en kemal derecesinde ibadet etmekten maksat, Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği kemal değildir. Ona zaten ulaşamayız. Bilakis nedir? Yani çünkü hiç kimsenin bunu eda etmesi mümkün değil. Allah Kur'an'da zaten ne diyor? Onlar Allah hakkıyla kadrini veremediler değerini. Tamam çünkü hiç kimsenin Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla kadrini vermesi kesinlikle mümkün. mümkün değildir. Yani en kemal derecesinde Allah Azze ve Celle'ye hak ettiği en kemal derecesinde ibadet etmek mümkün değildir. Bundan dolayı mesela bazı müfessirler, işte mesela bunlardan bir tanesi Said İbni Cübeyr ve başkaları. Mesela Allah Azze ve Celle diyor Kur'an'da. Allah'tan hakkıyla korkun ayeti. Hakkında diyorlar ki bu ayet Allah Azze ve Celle'nin şu ayetiyle nesk bile demişler. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Allah'tan gücünüzün yettiğince korkun. Bak şimdi iki ayete bak şimdi. Birinci ayette ne diyor? Birinci ayette. Allah'tan hakkıyla korkun. İşte bazı müfesiller diyor ki bu ayet Allah Azze ve Celle'nin şu kavliyle nesk olmuştur. Yani isabet edilmiş veya edilmemiş ama mana olarak doğru. Tamam şu manada fettakul hemez Allah'tan gücünüzün yettiğince korkun hakkıyla biz Allah'tan yani Allah'ın zatını, zatının derecesine yük yani zatının e, hak ettiği dereceyi e, yani hak ettiği evet. derece kadar ibadet etmemiz zaten mümkün değil O yüzden diyorlar ki bak Sübhanallah görüyor musun istimpatıyorum fettakul atla diyor Allah'tan gücünüzün yettiğin kadar korkun Bununla ne konmuştur diyor çünkü diyor ki hiçbir mahlukata, tamam mı? Al, hiçbir mahlukatın Allah'tan hakkıyla korkması mümkün değildir. Değil neden? Çünkü bak şimdi, hasta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü biz Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının hepsini bilmiyoruz ki. Bak istimbata bak, subhanallah. Biz Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının hepsini bilmiyoruz ki ha. Allah'ı hakkıyla övelim. Ha. Ya bak şimdi, neden? Allah Azze ve bilmediğimiz isimleri var mı? Ha. Var. Var. Çünkü dua 12'sinde gayb ilminde gizlediğin isminden senden istiyorum diyor. Peki her ismin altında sıfat da var mı? Evet. E var. O zaman biz Allah'ın bütün isimlerini ve sıfatlarını bilmiyoruz. Madem ki biz Allah'ın is bütün ve isim sıfatlarını bilmiyoruz. Bilmiyorum. Bak şimdi. Madem ki Allah azze ve celle'nin bütün isim ve sıfatlarını bilmiyoruz. O zaman onu hakkıyla sena edemeyiz. Çünkü se Allah sena etmenin yollarından bir tanesi de ne? İsim evet. ve sıfatlarını zikrederek onu övmek. Evet. E bilmediğimi şeyle övemeyeceğimiz için hakkıyla Allah'ı zaten ne yapamayacağız? Bak bunları İbrahim Haşer deşit açıklıyor. Sonra diyor ki mesela. He, hatta bak nebi sallallahu aleyhi ve sellem dualarından bir tanesinde ne diyor bak? Diyor ki Allahumma a'uzu bi ridak min sakatik ve bi muafati muafatike min uqubetik ve a'uzu bike mink. La uhsi sanaen alek ente kema esneyte ala ente kema esneyte ala nefsik. Allah'ım, senin gazabından rızana, ubvetinden affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana karşı tam sena taadi edemem. Sana karşı tam senada bulunamam. Sayamam. Sen kendini ne salsena sen öylesin. Bak bunu kim söylüyor? <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, La uhsi sena en sana övgüleriz, sayamam. Ve İbnü Teymiye ne diyor biliyor musun? <gülüyor> İbni Teymiye ne diyor biliyor musun? Diyor ki, eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bak, eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu bütün senalara bilseydi sayardı. Değil mi? Hmm. Sayardı. Ama bilmemiz mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bütün isim ve sıfatları övgüdür. Ve bunların bir kısmını kendi ne yapmıştır? Gayb ilmini de gizlemiştir. Anladın mı? Hmm. İşte bak o yüzden yani bur, e, Şimdi o hadiste geçiyor ya Ya işte, Rabbi senin gaybında gizli olan isimlerinden de senden isterim. Madem ki bu isimleri hakkıyla bilmiyoruz, tek tek onları zikredip isteyemeyeceğiz Allah'tan. Hmm. Değil mi? Tek tek isteyemeyeceğiz Allah'tan. Çünkü Allah Azze ve Celle bak şimdi, istimba, istim, başka bir istimbahat noktasına bak. Allah Kur'an'da ne diyor? Lillahil esma'ül husna fed'uhu biha. En güzel isimler kimin? Allah'ın. Allah ne atın onunla? O güzel isimlerle ona dua edin. Peki dua ibadet mi? İbadet. Hmm. Peki sen 99 ismiyle bildiğimiz dua ettin. Geri kalan, geri kalan isimleriyle de dua etsen nasıl edeceksin? Edemeyeceksin. Gay biliminde saklı. Otomatikmen ibadetin ne olacak? Eksilecek. Çünkü o gay biliminde sakladıkları da sena. E sen o sena senayla da Allah'a zikredip dua etmen lazım değil mi? Eğer olsaydı günümüzde yok. E yok evet. olmayınca sen Allah'a bildiğin de değeri kadar onun isimlerini zikredip ancak sena edebilirsin. Evet. Çok Çünkü Allah'ın bütün sıfatları zatına, bütün isimleri zatına delalet etmiyor mu Allah'ın evet. isimleri? Peki sen bildiği kadarıyla isimleri zikrettin. Ya Rahman rah rahmet et. Ya gafur bağışla. Değil mi? Evet. Ya Rabbel Alemin rızık ver. Ya rızak rızık ver. Ve Allah'ı da övüyorsun. Hepsi, ama Rab, Rab, Rab, Rabbin değerinden bilmediğin şeyler var isimlerinden ve sıfatlarından. ben sen ister istemez hakkıyla onu övemeyeceksindir. Hakkıyla övemediğin zaman hakkıyla ona dua edemeyeceksindir. Çünkü Allah'ın ismin ve sıfatlarıyla dua etmek en güzel dua. Hakkıyla dua edemeyeceksindir. Dua da ibadet, hakkıyla ibadet edemeyeceksindir. Anladın mı İslimbat noktasını? Anladın mı? Tekrarlamaya gerek yok inşallah. Tamam O zaman o zaman diyoruz ki buradaki İbn-i kastı ney? Peki İbn-i buradaki kastı ney? Meşru olan en kemal. Bizim kendi hakkımızda en kemal derecesindedir bu. Bak hmm. Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında kemal değildir. Yani zatının hak ettiği noktasında kemal değildir bizim ona yaptığımız. Hmm. Ama bizim kendimiz için Allah'ın bizi mükellef kıldığı yere kadar kemal dua edebiliriz. İnsanlar bunu mesela Nebisa Selam eder, hmm. e, peygamberler eder, evliyalar eder yani. Tamam mı? Hmm. Sen edersin ben ederim belki Allah nasip ederse tamam mı? Hani meşru olan noktada en kemal hmm. derecesine ulaşırsın. Hmm. Ama Allah'ın hak ettiği noktada ulaşamazsın. Bunun ikisini ayırdık tamam mı? Aksiyalı Useymin'in böyle olması e, kastettiği çok açık çünkü diyor ki Lillahil Asma Husna en güzel isimler Allah'ındır, onunla dua edin. Zaten bize bildirilen isimlerle ancak dua edebilir. çünkü Allah bildirmediği şey istemez bizden. Evet. Geriye kalıyor 99. O zaman İbn Useymin'in kastettiği ney burada? Meşru olan en kemal derecesinde biz Allah'a dua etmemiz için isim ve sıfatlarını bilmemiz lazım. Bilirsek Allah'a en kemal şekilde ibadet etme şansımız var. Tabiri caizse. Ama meşru, no, meşruiyet noktasında var. Yoksa Allah'ın hak ettiği noktada buna kimse Hiç ulaşamaz. Bilmiyorum. Tamam mı? Bunu da o zaman bu noktada anladık değil mi? Evet. Değil mi? O yüzden. O yüzden diyoruz ki biz burada. Yani e, Allah Azze ve Celle'nin burada istediği bize şer'i olarak ibadetler. Şimdi Allah Azze ve Celle bize şer'i olarak ibadetleri önümüze sürmemiş midir? Şer'i olarak. Bütün ibadetleri dinde her şeyi bize anlatmamış mıdır? E sen onları yaptığın zaman zaten dini yaptın. En kemal derecesine meşru olarak ne yaptın zaten? Yerine getirmiş oldun. Allah Azze ve Celle'nin bizzat zatı değil mi? El yevme ekmeltu lekum Bu ve etmemtu aleykum ni'meti. Bugün size ne dininizi tamamladım. Bak dininizi tamamladım. Tam tam. Kemal ekmel bak. Ekmeli söyleyen Allah. El yevme ekmeltu lekum dínekum. Kemal Demek bu dini yaparsan Allah'a meşru olan en kemal ibadeti yaparsın. Ama Allah'ın hak ettiği en kemal ibadeti yapamazsın. Anladın mı? Çünkü dinde ne diyor? Elleum ekmal din yani bu din sizin dininiz dinini yap Kemal deresine ulaş hmm. tamam mı? E etmem tu alekum nimetat da ne diyor? nimetimi de tamamladım yani onu tamamladığın nimeti yaptın tamdasın anladın? Mı? Bunu da anladın? Mı? O zaman burada burada Kemal'den kastı ne? Bizim talkatiniz kadriince yapabildiğimiz şeyler bizim için meşru olarak kemaldir yani Takatimiz nispetinde hmm. tamam mı? O, Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi yukellif, la yukellifu la yukellifu nefsen illa usah. Allah hiç kimseye gücünü yettiğini hiçbir şeyi mükellef kılmaz. İşte ancak işte bu kemal. bize diyoruz ki işte bu kemal var ya meşru olan kemal. Ancak neyle hasıl olur? Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarını bilmekle hasıl olur. Bunun dışında Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarını bilmediğimiz zaman Allah azze ve celle'ye hakkıyla ibadet edemeyiz. Bak şimdi. Bidat ehlinin hiç tasavvur edemediği ve tamamıyla bu noktada daralete düştüğü şeylerden bir tanesi. Ne diyorlar bunlar? Bir kısmı diyorlar ki ya bırakın bu isim sıfatları. İşiniz gücünüz yok da Allah'ın isimleri sıfatları. Yok Rahim'di, yok Rahman'dı, yok işte eli vardı, ayağı vardı bilmem olur budur. Bak bunlar neden kaynaklanıyor? Bunlar basiretsizce ve cehaletten dolayı konuşulmaktan kaynaklanıyor bunlar. Yes. Bunları kim söyler genelde? İşte işte cehmiyeler... Ma ya bir sürü kişiler söyler bunu e şimdi baktığımız zaman biz diyoruz ki peki Allah'a nasıl hakkıyla dua edeceğiz çünkü Allah'ın kendisi söylüyor diyor ki en güzel isimler kimin Allah'ın ona bu güzel isimlerle dua edin e bilmediğin şeyle nasıl dua edeceksin bırak isimleri diyor adam şimdi ya bir kere bu Allah azze ve celle en azim tamam mı en azim sen en azim hakkındaki mevzuyu öğreniyorsun. El ilmi yushrafu bir şerefil malum. Bir şey ne kadar şerefli ise onu bilmenin ismi de bu kadar. Güzel abi uğraşmıyorum ben şimdi. Allah'ın kaç tane ismi var? Ezberlemiyorum. E Allah bana diyor ki Lillahil asma alhusnun en güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle ibadet edin. sefer diyor, tamam onlar ezberliyor. İnceliklerine giriyor, yok eli vardır bu. Onu gelecek zaten, tamam. Şimdi o değil, o cehalet. Zaten her isim nez deret eder. Sıfata derece eder. Bitti değerler. yani. O, buradan onu anlasın bir kere. Onlar bunun farkına varmadıkları için söylediklerini. O yüzden cahil. idrakına varmadıkları için bunu. Zaten bu kadar şerefli bir ilmi yani küçümsemesi bir kere cari gösteriyor. Aynen öyle. Tamam. Evet. Peki e, diyoruz ki e, en kemal derecesinde, meşhur olan en kemal derecesinde Allah'a ibadet etmek için onun isimlerini ve sıfatlarını bilmek şart. Delil, en güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle ne yapın? Du'a edin. Ona bu isimlerle ibadet, ibadet edin. Tamam? Heh. Şimdi ne diyoruz bu? Peki, ona bu isimlerle du'a edin. Hangi dua? Ayrıyım burada bir e taksise gidiyor mu? Yok umum. O zaman diyoruz ki bunun içine dua el mesele ve dua ibadet girer. İbadet duası ve istek duası girer bunun içine. Bu ayetin içine. Tamam? Bunu da anlayalım. Çünkü dua iki ayrılır. Ne? Du'a ibadet duası ve istek duası. Yani ibadet duası ne? İbadet duası. Nedir ibadet duası? Yani sen Allah'a namaz kılarsın, zekat verirsin, oruç tutarsın değil mi? İbadet edersin Allah'a. Bununla otomatikman sen ne istiyorsun? Allah'ın azabından kurtulmayı, rahmetine kavuşmayı değil mi? Kişinin için namaz kılar. İşte bu ibadet ederek Allah'tan, namaz kılarak Allah'tan cenneti isteyip cehennemden kurtulmayı istemesidir. Bir de istek duası var. Yani bizzat hacetini beyan edersin Allah Azze ve Celle. Gile. Tamam mı? Mesela dua, e, e, duaul mes'eleye şimdi örnek verelim. İsim sıfatlarla nasıl du meselet duasını, istek duasını gerçekleştirirsin? İstek duasını nasıl gerçekleştirirsin? Şimdi bunlar diyor ya, yani bırak o zaman Allah'ın sıfatlarını vesaire. Bak şimdi, duayı ikiye ayırdık mı? Ne duası? İstek duası. Başka? İbadet duası. İbadet duası. Peki istek duası neydi? İstek duası. Dilemek yani. Dileyeceksin Allah'tan. Allah'tan. İbadet duası nasıl olur? Yani ibadet ederek ya, namaz, zekat, oruç, ibadet, edelim, ibadet ederek Allah'tan? Zaten otomatikmen bir şeyler istiyorsun. Bir şeyler talep ediyorsun ki sen istiyorsun. Şimdi istek duasının isim sıfatlarla bir bağlantısına bakıyoruz burada. Bak mesela talep ettiğin şeyin, talep ettiğin şeye göre, talep ettiğin neyse şeye göre e, e, münasip bir ismi kullanırsın. Hmm. Mesela diyelim ki bağışlanmayı istiyorsun. Diyorsun ki Ya gafur ey bağışlayan uhfirli. beni bağışla. Bak, bağışlayan ismini kullanıp bağışlanmayı, bağışlanmayı diliyorsun. Çünkü bunu isteyen Allah. Allah en güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle dua edin. Hmm. Diyorsun ki Ya Rahim İrhamni hmm. Ey rahmet eden bana, bana merhamet eyle. Hmm. Yani Ey rahim bana merhamet eyle. Yani mesela diyorsun Ya Hafiz Ehfazını hmm. Be, ya, ya, Ey koruyan beni koru. Diyorsun ki Ya Rızak, Ey rızık veren bana rızık ver. Bunun gibi. Tamam mı? Bunun gibi. O yüzden alimler diyor ki burada münasip bir isim seçmek lazım. Yani ne istiyorsan ona göre münasip bir isim. Yani ya şedidül ikab, ey azabı güçlü olan bana rahmet et demeyeceksin diyor mesela alimler. Hmm. Anladın mı? Buna dikkat edeceğim. Mesela bunu özellikle İbn-i da da bedavül fevayette mesela e, zikrediyor. Yani mesela e, yani mesela, e, mesela şöyle demeyeceksin. İşte ey, ey, ey, ey azabı şedid olan bana rahmet eyle gibi hmm. tamam mı? O yüzden e, e, yani öyle diyeceğine ey Rahman bana rahmet eyle dersin mesela. Tamam? Hı. Hatta bunu eee İbnü'l Arabi'l Maliki. Bu İbn Arabi değil, İbnü'l Arabi. Tamam mı? E, o da bunu söylüyor mesela. İşte yarızak varzuknu, ya hadi ehdini gibi mesela. Anlatabilir miyim? Evet. Ancak Allahu alem. Şimdi Burada bir şey var Kadir. Bak. Mümtehine suresi 5. ayeti bir aç sana. Şimdi bunu i̇bn Useymin de çeşitli yerlerde söylüyor. Mümtehine 5. Beşinci... ayet aç. Mümtehine'yi bu buradan. 5. ayeti aç. Şimdi biz sen açarken ben bu arada bir ön şey yapayım. Şimdi biz ne dedik? Her makama göre münasip bir isim kullanacağım. Bağışlanma diliyorsan Allah'ın bağışlayan ismini kullanacağım. Değil mi? Rızık istiyorsan yani... Bir sıkıntıyı giderilmesini istiyorsan ona göre bir isim kullanacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Fettah'ı kullanacaksın mesela sıkıntının gitmesi. Gidi. O yüzden diyorlar ki uygun değil diyorlar alimler. Hani ey, ya şeridül İkab işte ey azabı güçlü olan veya e, tamam mı? Mesela e, bu tip isimler kullanıp zıt bir şey iste, istemen hoş değil diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani münasip. Ancak o ayeti bir sana Beşi. Burada bir işgal var. Beşim. Evet. Sesli oku. Evet. Rabbimiz bizi inkar edenler için deneme konusu kılma. Evet. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin. Şimdi buradan ne istedi? Bağışlanma. Evet. Hangi isimleri kullandı? Ga galibiyet. Ve... İzzet yani. O İzzet. İzzet'e galip diye tercüme etmiş. İzzet ismini. Aziz ismini. E başka? Hikmet. Hakim ismini. Kim? Ha. Şimdi bak, Aziz ne güçlü, kuvvetli olan. Evet. Sen ondan ne istedi Azizden ve Hakimden bağışlanma. Peki makama münasip oldu mu? Yani i̇şte gibi... Yusuf el e, şey e, Abdul Kerimil diyor ki biz müllemlerimizden. Yani böyle net bir şekilde kerih göremeyiz. Yani sen ey, ey azabı şiddetli olan bana merhamet et de diyebilirsin. Yani bunu net bir şekilde kerih göremeyiz. Hı. Çünkü bak mesela bu ayet var. Anlatabiliyor muyum? O bir ikincisi. Çünkü zaten dua ettiğin Allah. Ama Yusuf el-Hudeir çok güzel bir yere de eksik bırakmadan şöyle diyor. Ama dikkat ederseniz diyor, bu bile makama münasiptir aslında. Neden? Çünkü düşün ki, sen öyle bir Allah'a dua ediyorsun ki azabı güçlü olan, yani ya Rabbi sen güçlüsün, sen azizsin, sen galipsin her şeye ama buna rağmen sen beni affedebilirsin. Yani sen o kadar azimsin ki senin bu sıfatların olduğu halde, Hani düşün ki çok e, haşa yani Allah benzetme değil misal veriyoruz Allah'a misal vermiyoruz. Yaşadığımız şeyi tasav, örnek vererek meseleyi tasavvur etmek için. Yani düşün ki çok zalim bir baba olduğu halde sana çok iyi davranıyorsan onu istediğinde. Ya o senin bir anda değerin, bir noktada sen onun değerini biraz fazla bilsin değil mi? Yani bu, bu kadar zalim olduğu halde bize ne kadar acıyor yani. Veya bu öğretmen oku, okulda o kadar disiplinli ama hata yaptığında bile ne yapıyor seni? Hata yaptığında bile böyle. Seni mazur görebiliyor, değil mi? Senin sıkıntılarına koşabiliyor. Yani çok belki katı, hiç güler yüzlü değil, değil mi? Çok soğuk birisi ama e, bir yardım istediğinde mesela sana yardım veriyor. Anladın mı? Yani şimdi Allah Azze ve Celle aziz ismi tamam. Allah Azze ve Celle aziz, şedidül ikabdir, azabı şedid olandır. E, güçlüdür, kuvvetlidir ama bunun zaten Allah Azze ve Celle'nin kullarına dair ne kadar rahmet eden olduğu ortada zaten. O yüzden ey aziz. Ey galebet sahibi ben onu sana söylüyorum. Bak seni övüyorum kendi yani sana kendimi acındırıyorum ki sen de bana ne yap? Nasıl? Beni bağışla. O yüzden e, böyle arada bir yol yani. Anlatabiliyor hmm. muyum? Bunu da böylecik, böylelikle beyan etme adına bunu söylemek istedim. Nefkakir diyemeyiz yani. Evet, tabii. Peki dua ibadette mesela isim sıfatlar ne gibi bir şey var? Mesela işte bu isimlerin muktadasıyla gerektirdiğiyle Allah'a şey yaparsın. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin tevvap ismi var mı? Evet. Var. Bunun içinde sıfatı ne? Tövbeleri kabul ediyor. Kabul Bu sıfat var Allah'ta değil mi? İşte sen Allah'a tövbe edersin çünkü onda tövbe sıfatı var. Hı. Ya al sana sıfat. Sen Sıfatları bırakalım diyorsun. Edersin. Çünkü tövbe sıfatı var. Hani sen de mesela Muhammed Övlen ismi ama onda Övlen sıfat olmayabilir. Hı. Etrafı tarafından zemm Allah'ta böyle yok. Her isminin altında kemal olan sıfatı var. Hı. Mevcut. Anladın mı? mevcut. E peki o zaman diyoruz ki hani sıfatları da al sıfat. Sıfatları ne yapacağız diyen insana. Sen tövbe edersin. Boş bir isim çağırdığından değil. O sıfat onda bulunduğunda. Hmm. Anladın mı? Tövbe tevvab. Ha. E, semi. sen mesela Allah Azze ve Celle lisanınla översin. Değil mi? İbadet edersin ona. Lisanını Allah'a zikreden. La ilahe illallah Allah'a ekber. Sübhanallah dersin. Neden? Çünkü o duyandır. es -semi. Ve onda da semi sıfatı var. Al sana sıfat. Hmm. Anlatabiliyor musun? Yani azalarınla Allah'a ibadet edersin. Neden? Çünkü o, o görendir. He? Ve o görendir. Bak. İhsanda da ne diyor? En ta'budallaha keenneke terâfe inlem tekun terâfe innehu yarak. Sen Allah'a ibadet edersin. Neden? Nasıl? İhsan nedir? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bak. Al sana basir. Basar sıfatı. Tamam. Burayı anladık. Hı. O zaman ibadetin de sıfatlarla alakalı, isimlerle alakalı da bu türlü alakası var. Tamam mı? Hı. Sen çünkü Allah'tan mesela kalben korkarsın. Neden? Çünkü o latiftir, habiredir. İşin en gizliliklerini dahi ne yapar? En böyle e, gizli kalmışlarını da ne yapandır o? Bilendir. İşte zaten e, İbn-i de diyor ki işte bütün bunlardan dolayı zaten ben diyor bu kitabımı yazdım. Evet. Ancak e, şimdi mesela Şeyh İbrahim Ruhay'la burada önemli bir yere dikkat çektiriyor. Hemen bitireceğiz dersi. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarını bilmeyen bazen Allah'a şirk bile koşabilir ihtimalen. Çünkü diyor ki mesela bazen kişi Allah'ın isim ve sıfatlarını dapt edemez Allah'ın bir şeyleriyle kendisine dua etmeye kalkar ve yanlışlıkla Allah'ın sıfatına dua eder. O yüzden Allah'ın sıfatına dua etmek şirktir. Sıfatıyla değil bak sıfatına. İkisi ayrı şey. Sıfatına dua, sıfatıyla. Yani ey Allah'ın eli bana yardım et. Ey Allah'ın istivası beni koru. Ey Allah'ın gelmesi e, bana yardım et. Bana şifa ver. İşte ey Allah'ın gözü beni bağışla. Yani Allah'ın sıfatını dua edemezsin. Ama sıfatıyla dua edersin sıfatıyla. Yani sıfatını zikredersin ama yine duaya Allah'tan istersin. İşte demin okuduğumuz hadis. Evet. Bu çok önemli bak. Kadir. Bu, bu malumatı kolay kolay bir yerde bulamazsın. Buna dikkat et. Allah'ın sıfatına şif sıfatıyla ibadet etmek, şey sıfatına dua etmek şirktir. Hatta İbn Teymiyye Allah alem bunda tam emin değilim ama ihtimalen öyleydi. Ona onu kesin şey yaparım inşallah. İbn Teymiyye icma'yı zikrediyor burada. Allah'ın e, sıfatına dua etmenin şirk olduğuna dair. Ve bunun çok güzel ispatı ileride gelecek ki e, zaten böyledir. Yani baktığın zaman da olay net ortaya çıkıyor. Tamam mı? Ancak e, sıfatlarını zikrederek Allah'tan isteyebilirsin o ayrı bir bak Mesela demin okuduğumuz hadiste ne diyordu? Allahümme eûzü bi redâke min sakatik. Değil mi? Ve bi muafâtike min okubetik Ve eûzü bi kemink la uhsi senâ en aleyk ente kemâ esneyte ala nefsik. Duası var. Ne diyor aleyhi ve sellem? Allah'ım gazabından rızana sığınırım. Bak Allah'ın rızasına sığınıyor. Ama kime sığınıyor? Allah'a. Bak ey Allah'ın gazabı sana sığınırım. Şey ey Allah'ın rızası sana sığınırım değil. Allah'ım sana sığınırım. Ama neyden? Gazabından Rıza nasıl diyor bak. O yüzden isim, sıfatlarla istenir, ama isim ve sıfat şey, isim ve sıfatlarla istenir, ama sıfattan istenmez. Bak, sıfatlarla istenir, ama sıfatın kendisini zikrederek, sıfatın kendisinden istenmez. Yani Ey Allah'ın eli değil. Ama sıfatları araya, araya koyarak, yani tevessül ederek isteyebilirsin. O yüzden ne diyor Ya Rabbi, senin gazabından neyine sığınırım? Ukubetine. Peki şimdi ukubeti Allah'ın sıfatı mı? Gazabı da sıfatı mı? Ne diyor? Senin gazabından rızana sığınırım. Pardon, O kuvvetine diyorum ya. Hı. Şimdi rıza Allah'ın sıfatı mı? Hı. Sıfatı. Gazabı sıfatı. Gazabından neye sığınıyor? Rızası. Rızasına. Ama kimin kim, kim kimden istiyor bunu? Allah'tan. Ey Allah'ım. Allah'ım. ey Allah'ım. Senin gazabından rızana sığınırım. Yani senin rıza rıza sıfatın var. Hı. Tamam mı? Yani ey Allah'ın rızası sana sı sığınırım değil. Tamam mı? Hı. Onu bileceğiz. Sonra ne diyor? Ukubetinden neye sığınırım? Affına sığınırım. Bak. Yine Allah'tan istiyoruz. Tamam mı? Çünkü başta Allah'ım dedi. Senden sana sığınırım. Görüyor musun? Sana karşı tam e, övgüde bulunan vesaire. Anladın mı? O yüzden diyoruz ki Allah'ın sıfatlarına dua etmek nedir? Şirktir. Sıfatlarıyla dua etmek tevhiddir. Bak sıfatlarına ve sıfatlarıyla. Ayrı ayrı şeyler. Tamam Bunu da bir kere anlamamız lazım. Tamam burayı anladık. Yaz evet. çabuk. Allah'ın sıfatlarıyla dua edilir, sıfatlarına dua edilmez ama. Evet, sıfatlarına dua edilmez. Evet. Şimdi bak, bu da mesela örnek. Allah'ın isimleri var, sıfatları var, değil mi? Şu mesela isimlerinden bir tanesi semî. Peki semi isminin bir muktadası, bir içeriği var. O da nedir? İcabet etmek. Mesela biz ne diyoruz? Semi Allahülümen Hamide diyoruz. Ne, ne demek? Allah kendisini ham işitti. E Allah zaten her şey işitmiyor mu? Ne alaka var şimdi ham işitti? Hmm. Mesela. Ve Allah birisi çıkar ki ya sen e, namaz kılmıyor. E, Allah beni de işitiyor zaten. Ne var? Yani Allah icabet etti. Hmm. Anladın mı? Semi Allahülümen Hamide. Allah kendisini ham icabet etti. Çünkü zaten Türkçe'de bile bunu anlarsın ha. Allah senin söylediklerini işitiyor. Anladın mı? Ha. Yoksa kim bilmiyor ki Allah söylediğini işittiğini? Anlatabiliyor muyum? Ya mesela ne dersin bak öğretmen duyduklarını işitiyor ya. E ne oldu ki işitiyor? Ben de benim babam da olsa şimdi işittir yanımda ne var yani? Ama senin kastın ne? Bak bunun, bunun bir sonucu var ha ona dikkat et. Yani o zaman bunların mübtedaları var. O yüzden bak sıfatları niye anlıyoruz hepsi boşa gitti bunların. Anladın mı? Hmm. Bu söyledikleri sabahtan beri reddiyelerle boşa gitti. Boş. Yani bunlar isim sıfatla uğraşmayın. Ya sen Allah bir kere nasıl ibadet edeceksin? Allah diyor ki bana isimlerle ibadet et, Sıfatlarını araya koyarak nebi sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmiş. Hadi bilmedin. Nasıl ibadet yapacağız? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ediyor. Secdede söyleyeyim de buna. Hmm. Hazreti Ayşe bugün işte eli nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ararken yatağında yok. Ararken eliyle bakıyor, eli ayaklarına değiyor, secdede buluyor. İşte işte secdedeki duası bu okudunuz. Hmm. Müslüm'de hadis. Hmm, Anladın mı? Ha, O yüzden hani biz isimleri sıfatlarını, Bunlar cehaletten kaynaklanıyor. Anladın mı? Neden? İşte bunlar ehl seleften uzak ya. İşte bütün şey budur. Bir de bu tür insanlar... Biz öyle bir katı selefiyiz ki... Hani bunların tabiriyle... Ben eğer o tabirinizi manu olarak kabul ediyorum. Öyle bir katı selefiyiz ki... Diyoruz ki dünyadaki... Selef fırkasından başka başka herkesde bir batıllık vardır. Ve Selef fırkasının %100, %99 nokta 9 desen küfre girersin. Selef %100 haktır. %99 nokta dersen küfre girersin. Hmm. Selef %100 haktır. Haksın. Hiçbir batılı yok. Ahatlarını konuşmuyoruz. Hmm. Tamam mı? Ahatta herkes hata yapar. Bir insan tutar Selef'i de bir hata yapar. Ebru tutar Akire'de bir hata yapar. O ayrı. Olarak... Selef'in Selef sahabedir. Tabiin tabi tabiin tabi icmasıdır ya. O yüzden yeryüzündeki yüzde yüz tek hak fırka Se ehl seleftir. ehli i sünnet, ehl <Sünnet yani. vel cemaattir. Biz böyle selefiyiz. Biz, i̇şte de, biz böyle alimlerimize karşı mutassıbız. Eğer o manada bidat ehli böyle isimlendiriyorsa evet biz bu manada mutassıbız alimlerimize. İşte bu kadar mutassıbız. Böyle insanlar mesela ismi sıfatı bilmiyor ya. cehalet yani işte Bir bunlarda. fırka geldi sana bir şüphe attı ortaya. Evet. Senin kafana karşı seni cehmiye yaptı. Atıyorum seni mutezile yaptı. Sen bunları nasıl koruyacaksın kendini aynen. tevhidi hakkıyla bilmezsin? Evet aynen bilmezsin. aynen. Çok şey var çok şey var. Canım. Yok kendi yani. adam bir kere bozulmuş yani bunu söyleyerek tamam Oradan kaybetmiş. Maça 1-0 yenik başlamış adam zaten. Öyle değil baktığın değil zaman olaya. Tamam Evet. O yüzden bak diyoruz ki Allah Azze ve Celle yani bir insan düşünsene nasıl Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarını bilmeyecek de gelecek bu Allah Azze ve Celle. Yani düşün ki bir insan geliyor Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını iptal ediyor. Sen nasıl dua edeceksin ya? Duyan Allah yok, gören Allah yok, bilen Allah yok. Bu cehmiyenin dediği gibi. Allah'ın duyma sıfatı yok, bilme sıfatı yok. Allah'ın varlığı bile yok, yokluğu bile yok. Yani sen nasıl ibadet edeceksin ya? Yani duyma yok, böyle, hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Hem bir din mi indirmiş Allah yani. Yani. Ondan, Bundan dolayı ulemalar ne diyor biliyor musun? Subhanallah. Çok güzel bir şey kullanıyorlar ve dersi de böylece bitireyim inşallah. Diyorlar ki, e Ennel cehmiyete, la يَعْبُدُونَ şeyen. Cehmiye hiçbir şey tapmıyor, ibadet etmiyor. Bir daha başka bir, bir tabirle el cehmiyetu ya'budu ademen. Cehmiye yokluğa, yokluğa yani. ibadet eder. Neden? Çünkü Allah ne duyar, ne var, ne yok, ne alemin içinde, ne dışında, İslam. ne sağda, ne solda, ne görülür, ne eli var, ne ayağı var, ne istivası var, ne gelmesi var, ne duyması var, ne varlığı var, ne sıfatları var, ne isimleri var. Yani yok. Evet. O yüzden el i Sünnet ne diyor? Cehmiye ademe ibadet eder. Evet. Tasavvufçular da her diyoruz. şeyi ibadet eder diyorlar alimler. Bak Tasavvuşu, neden vahtide. o da e, vahdede buyurdu her şey Allah'tır, her şeyde Allah var, onlar evet. da her şeyi ibadet eder diyorlar, ehl-i sünnet çok güzel tespitlere bak, Bak, evet. cehmiye yokluğa ibadet eder, neden A ismi yok sıfatı yok, Allah yok dedim bitti işte, evet. yokluğa ibadet eder, tasavvufçular her şeyi ibadet eder, Tasavvuf neden, ibadet. o da Allah, kadın da Allah, ben de Allah'ım, benim cebimdedir Allah, çadırımdadır Allah, şudur Allah, budur Allah, her şey Allah, kalbimdedir Allah, gözümdedir Allah, kulağımdadır Allah, benim her ayaklarım şey, Allah, ellerim Allah'tır. Allah, her şey Allah. Şeyh'im Allah ben Allah. Allah bunların koştuştuktan alacak. İşte bunlar bunların hepsine neye ibadet ediyorlar? Ne ibadet, ibadet ediyorlar? Her şeyi ibadet ediyorlar. Peki bir de müşebihe var. Onlar neye ibadet ediyor? Onlar da saneme ibadet Onlar ediyorlar. İşte Allah'ın eli benim elim gibidir. Allah Allah'ın eli benim gözüm gibidir. Bir, bir put yap el göz işte onun gibidir Allah. Anladın mı? İşte ehli sünnet de nedir? Muhaddede ibadet derler işte. Yani bir, olan bir, olana, bir olana. Kendisine tevhid edilene. Allah'ın isimleri vardır duyur. O. O, o Rabbil Alemin duyar, bilir, sever, rahmet eder. Ama bu rahmeti bizim rahmetimize, sevmesi bizim sevmemize benzemez. O yüzden yeryüzünde evet. ehli sünnet kadar huzurlu, kalpleri imanla dolan. Ve bunun dersin başında da kullandım. Bütün dünyayı önünde ilmi olarak diz çöktüren tek fırkadır. Evet. En basit örnek hala i̇bn Teymiye. Saldırıyorlar da saldırıyorlar. 700 sene geçti. Sıfır elde var. Sıfır. Sıfır. Boş. Hani düşün sen yeni şüphe getiriyorsun. Yeni şüpheye bile o onun yazdığı o zamanki kitapla yetiyor evet, artıyor evet. bile sana. Hiç öyle bir alim yok. E, o zaman yazdığı... Ahmet i̇bn keza... Ashablar, inna illahi inna Yani bunlar, bunlar nasıl alimler? Bütün hiçbir şüphe şey yapmamışlar. Anlatabiliyor musun? İmam Zehbi'nin bir kavli var, Sahi değil mi? Dersi bitirelim dersen sonra inşallah şey yapalım tamam mı? Yani o yüzden biz diyoruz ki bunlar. E bu işte bizim saydığımız şeylere ibadetliyorlar. Bundan dolayı ehli sünnet ne diyor biliyor musun? Şöyle bir kavli de var. Diyor ki, bidat ehlinin en şerlileri alimleridir. Alimleri avamlarından daha şerlidir diyor. Güzel. Neden? Bidat. Ehl, ehli, ah, ehli sünnette ise tam tersidir. Alimleri insanların en hayırlıdır. Avamlarından daha hayırlıdır. Yani e, bidat ehlinin avamları alimlerinden daha hayırlıdır. Neden? E çünkü avam miskin cahil en azından dersin tamam mı? Onlar bir ama bir de şerleri de azdır. kendine zararı var en fazla. Ama alimleri hem kendine hem topluma zararı var. Ehli sünnette ise tam tersidir. Hem alimlerin faydası var kendine hem de topluma. Ümmete faydası var. Çünkü neden? Diyor ki alimler işte bu alimler biliyor ya Allah duyandır, Allah görendir. Bu onları neye itiyor? Bu gören Allah'sa Hele dur bir göreyim. Eğer bu Allah görüyorsa hele dur bir günahtan uzak durayım. En azından onu aklına getirebiliyor. Duyan Allah. Bilen Allah. Bunun ilminin ne kadar idrakına varırsa o kadar çok korkarlar. O yüzden inneme yakşallah min ibadihil Allah'tan ancak alimler korkar diyor. E biz korkmuyor muyuz Allah'tan? Korkum. Peki Allah nasıl der ki ancak alimler korkar? Hakkıyla, ha, hakkıyla kelimesi yok işte. Yok mu ha, Yok. İnne me yaxshallah hemin ibadihir ulamhena akil. Ama alimler için hangi kelime kullanıyor? Haşyet Bizim için kaf. Ya kafunun Rabb'hum min felk. Ya kafunun min felkhihim. Onlar üstlerindeki rablerinden korkarlar diyor kullar içinde bu sefer. Bak korkma şeyi verdi. Ama bizim normal kullara ne kullandı? Kaf. Kaf hmm. normal korku. Xashyet ilimle beraber korku. Hmm. O yüzden inne me yaxshallah hemin ibadihir ulam. Allah'tan ancak alimler korkar. Bilerek. E, Al alimler neyi bilecek? Korkulanı bilecek. Korkulan da neyle bilinir? Elimizde iki şey var. Bir ismin bir sıfatı var mı başka? Bak söylüyor musun? Nerelere dönüyor onların batıllıkları? İsimini yapacağız, yapacağız, Görüyor musun? Siz şey cehaletten kaynaklanıyor. İnşallah haftaya kaldığımız yerden artık kitaba gireceğiz. Bu mukaddime kısmıydı aslında. Ee, artık daha hiçbir kayda işlemedik. Önümüzdeki hafta ilk kayda ile itibaren ki birinci kayda şu. Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri güzeldir. Bu kayda ile Kitabımıza giriş yapacağız. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem. Mubarak'a ne Muhammedin ve aleyhi ve sahabihi ecma'in.